Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün Medine'de gelen hükümlerin ikinci bölümünü sunacağız inşallah. Bu bölümde Muhammed Rasuldür. Rasul sıfatını ancak Allah verir. Alt başlığıyla bir sunum yapacağım. Biraz uzun olacak. Neden derseniz son zamanlarda Müslümanlar arasında gündeme getirilen bazı konuları da Burada ele alacağım. Onun için bazı konuların üzerinde daha çok titiz durarak belli muhakeme tarzları ve belli delillerle konuşmayı öne çıkardım. Muhammed Rasul'dur. Rasul sıfatını ancak Allah verir. Allah Rasulü, Muhammed'in görevlerinin başında Müslüman olarak İslam'ı açıklamak, ayetleri bizzat uygulayarak göstermek gelir. Onun için Rasul'ün uygulamaları, ayetlerin bireysel, ailevi, toplumsal, devlet yöneticisi olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü Allah Resulü, birey, aile reisi, toplum önderi, devlet yöneticisi görevlerini bizzat hayatında yürütmüştür. Bütün bu görevleri yürütürken, ayetlerin bireye, aileye, topluma, devlete ilişkin açıklamalarını, örneklemelerini hayatında uygulayarak yapmıştır. Ve bize bu ayetler nasıl uygulanacak, ne şekilde anlaşılacak gibi konuları bizzat hayatı içerisinde yansıtmıştır. Resullerin tarihine baktığımızda bu durum her Resulün hayatını kapsamamıştır. Geçmişte birçok Resul, mesela Lut Resul gibi toplumunu terk etmek zorunda kalmış. Dolayısıyla toplumu ve devlete ilişkin bir uygulaması söz konusu olmamış. Ailesi dahi inanmayarak aile birliğini oluşturamamış. Resul İsa gibi çarmaya gelerek dünya hayatı sonlandırılmış. Resul Süleyman gibi dillere destan devleti zamanında kendi zamanında yıkılış örneği oluşturmuştur. Her resulün hayat hikayesinin tevhidin özleri içerisinde Müslümanlara önemli örneklikler teşkil ettiği muhakkaktır. Resul Lut'un örnekliğinde resulde olsanız karınıza söz geçiremezsiniz. Resul Nuh'un örnekliğinde Rasul'da olsanız oğlunuza söz geçiremezsiniz. Rasul Adem'in örnekliğinde, Rasul'da olsanız kardeş kavgasını önleyemezsiniz. Rasul İbrahim'in örnekliğinde, Rasul'da olsanız toplumunuzdan sürgün edilmekten kurtulamazsınız. Rasul Süleyman'ın örnekliğinde, Rasul'da olsanız yönettiğiniz devletin yıkılmasını engelleyemezsiniz. Rasul Musa'nın örnekliğinde, Rasul'da olsanız, İnananların putperestliğe tekrar dönmesini engelleyemezsiniz. Resul İsa'nın örnekliğinde, Resul da olsanız hayatınızı düşmanın elinden kurtaramazsınız gibi örnekler bize gösterilmektedir. Elbette her Resulün örnekliği Müslümanlar için önemliyken, Resul Muhammed'in örnekliği daha da önemlidir. Onun için Allah Nur Suresinin 34. ayetinde, Andolsun ki biz size açık açık bildiren ayetler, sizden önce yaşayıp gitmiş olanlardan örnekler ve takvaya ulaşmış kimseler için öğütler indirdik. Demekteyken Resul Muhammed'e itaati bizzat uymayı emretmiştir. İtaat ve uymakla ilgili ayetler daha önceki bölümlerde çokça verildi ve üzerinde duruldu. O nedenle burada sadece bir tane örnek vermeyi öne çıkardım. Muhammed, Allah'ın Resulü olarak tebliğ ettiği ayetleri açıklamak, toplumun anlayışını netleştirmek görevini üstlenmişti. Elbette Resul olarak ayetlere inanmamak, ayetlerin hükümlerini yerine getirmemek, Resuller için çelişki olacaktı. Onun için Resul Muhammed, Zümer Suresinin 12 ve Enam Suresinin 14. ayetindeki de ki, bana Müslüman olanların ilki olmam emredildi ve sakın müşriklerden olma emrini uyguluyor. Resul olarak Allah'ın Ali İmran suresinin 163. ayetiyle O'nun ortağı yoktur, bana sadece bu emir olundu ve ben Müslümanların ilkiyim diyordu. Bu durum sadece Resul Muhammed için değil, bütün rasuller için geçerliydi. Çünkü işin özünde inancın, Sözün, eylemin çelişmemesi vardı. Allah tarafından rasul seçilen bir kişinin topluma çıkıp, Allahınız beni rasul seçti, benimle size şu ayetleri bildiriyor. İnanırsanız ne ala, inanmazsanız ne ala, beni ilgilendirmez. Ben zaten inanmıyorum, ama elimde olmayarak ayetleri size tebliğ ediyorum dediğini düşünün. Mesela, yani rasulün Allah'a inanmadığını ve gelen ayetleri okumak zorunda olduğu için, Allah'ın kontrolünde olarak okumak zorunda olduğu için, tebliğ etmek zorunda olduğu için tebliğ ettiğini ama kendisinin Müslüman olmadığını düşünün. Böyle dediğini düşünün. Ne kadar saçma olurdu. Veya Resul seçilen birinin topluma çıkıp ey kavmim, inandığınız Allah beni Resul seçti. Ben Allah'a Resul olduğuma, bana gönderilenlerin ayet olduğuna inanmıyorum. Ancak tebliğ ediyorum. Bireysel hayatımda ayetlere uyup uyumamak beni bağlar. Bu durum Kul olarak benimle Allah arasında bir şeydir. Kimse karışamaz. Evet, ben de Müslümanım ama ayetlerin hükümlerini ister uygularım ister uygulamam. Ben bu konuda özgürüm. Benim kalbim temizdir. Kimse kalbimin temiz olmadığını iddia edemez. Kimse Resul ayetleri bize söylüyor, açıklıyor ama kendisi uymuyor demesin dediğini düşün. Böyle dediğini düşünün bir Resul'ün. Ne kadar saçma olurdu değil mi? Yani, Aynı saçmalık, Rasul olmayan Müslümanlar için de geçerli. Hani bugün Müslümanlar, iman Allah ile benim aramdadır. Kimse benim imanıma göre yaşamamı sorgulamasın. Ben ister ayetlere uyarım, ister uymam. Bu hiç kimseyi ilgilendirmez diyor ya, onun gibi bir şey. Halbuki böyle diyenlerin neredeyse hepsi Müslümanlığı uygularken bir hata gördüklerinde sanki kendileri Müslüman değilmiş gibi bu ne biçim Müslümanlık böyle Müslümanlık olmaz diyerek yaygara'yı basıyorlar. İşte böyle bir saçmalık, yani kişinin inancıyla çelişmesi ve inandıklarını yaşamaması ve müdafaa olarak da ben ister inanırım ister inanmam, ben ister uygularım ister uygulamam, bu benimle Allah arasında bir meseledir demesi rasullere yasaklanmıştır. Rasuller Allah'a teslim olmakla Müslüman olmakla iman etmekle kellerini öne çıkarmışlar. Demişlerdir ki biz Resul olarak Allah'a inandık, O'nun Resul olduğuna inandık ve O'nun ayetlerine inandık ve hayatımızda uygulamaya da söz verdik diye öne çıkmışlardır. Tabi aynı baramdaki ayetler müminler içinde geçerlidir. Çünkü Allah müminler içinde biz onları inandık demekle başı boş bırakmayız. Elbette bu sözlerinden dolayı onları sorgularız, onları hesaba çekeriz demektedir. İşte çelişki dediğimiz hadise bir Müslüman kişi hayatını da İslam'ı uygularken şöyle bir şey derse yani ben Müslümanım ama benim Müslümanlığım sadece Allah'la benim aramdaki bir ilişkidir derse ayetlerin özüne aykırı hareket etmiş olur. Çünkü inananlar yaşamı içerisinde bu inancı yaşayarak göstermeleri gerekir. Resullerin örnekliği de bu çerçevede oluşmuştur. Çünkü yaşam Çelişkisizlikle ancak imana kesin iman noktasında ortaya çıkarır. Ama günümüzde işte çelişkiler yumağında biz ne görüyoruz? Kişiler hem kendileri İslam'ı yaşamazken, İslam'ın kurallarına uymazken, İslam'ın kurallarına uyup uymama bizimle Allah arasında bir meseledir kimse karışmasın derken, dışarıya baktıklarında dışarıda Müslüman olduğunu söyleyenlerin Müslümanlığı uygulamaması noktasında hemen diyorlar ki bu ne biçim Müslümanlık? böyle Müslümanlık olmaz diyorlar. Sanki kendilerinin Müslümanlığı uygulaması gerekmiyormuş da, başkalarının uyuması gerekiyormuş gibi bir havaya bürünüyorlar. Böyle bir mantığın saçmalığını göremeyecek derecede şeytan gözlerini karartmış oluyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir Müslüman, Müslüman olmayan birine İslam'ı anlatıyor, İslam'ın güzelliklerinden söz ediyor, İslam'ın en güzel, en iyi, en iyi, insanları mutluğa götürecek din olduğunu söylüyor. Ama kendisi uygulamıyor. Şimdi böyle bir durumda İslam anlatılan kişi Müslümana, kardeşim bana anlatıyorsun ama kendin uygulamıyorsun. Bu nasıl işlediğinde inanmak başka, uygulamak başka. Ben inanıyorum ama ister uygularım, ister uygulamam. Sana ne? Sen benim uygulayıp uygulamama karışamazsın. Sen benim sana anlattığım İslam'ı dinle diye cevap verdiğini düşünelim. O zaman kendisine İslam anlatılan kişi şöyle demez mi? Anlattığın din bu kadar güzel ama sen uygulamıyorsun. Uygulanmayan dinin güzelliği nereden belli olacak? Bir din insanın hayatını değiştirmiyorsa, hayatında yoksa, güzel ve iyi şeylerde de yoktur. Sen hem diyorsun ki İslam çok güzel bir dindir, iyiliği, güzelliği emreder ama kendin uymuyorsun. Demek ki senin hayatında iyilik ve güzellik yok. Sen kötü ve çirkin bir hayat yaşıyorsun. Sonra çıkıp bana iyilikten, güzellikten söz ediyorsun. Sen manyak mısın? Sen Ukra'nın teki misin? Deme hakkını karşıdaki insana doğurur. Çünkü böyle bir çelişki hiçbir zaman akla ve muhakemeye sığmaz. Nitekim öyle de oluyor. İnsanların çelişkileri inancına, yaşamına egemen olunca ortada ne güzellik ne de iyilik kalıyor. Çirkinlikler, kötülükler topluma hakim oluyor. Toplumda çıkarcılık düzeni, egemenliğini sürdürmeye başlıyor. Kimse kimseye saygı, sevgi duymuyor. Paylaşım yerine hep bana uygulaması geliyor. Bireyci, kendini beğenmiş, kendinden başkasını düşünmeyen, insana, doğaya, canlara zarar veren insanlar haline geliyor. Ortada burnundan kıl aldırmayan, Müslüman olduğu halde İslam'ı hayatlarında uygulamaya çalışanları horlayan, aşağılayan, İnsanlar dolaşmaya başlıyor. Şeytan akıllarına almış, kalplerine yerleşmiş, çibirlerinden dünyayı ben yarattım edasında ortada dolaşan insanlar görmeye başlıyoruz. Hemen her konuda bilmiş bilmiş başını sallayan, her şeyi bildiğini zanneden insanlarla karşılaşıyoruz. Böylece inancın, düşüncelerin çivisi çıkıyor. Ardından toplum zamanadan çıkarak, suç oranları yükselmeye başlıyor. Her geçen yıl artan suç oranları nedeniyle toplumdan alınan vergilerle hapishanelerde beslenen bir sürü asalak meydana geliyor. Ülkenin savcıları, hakimleri suç dosyalarının içinden çıkamıyor. Devasa adliye sarayları sorunlu toplumun sorunlarının hakkından gelemiyor. Neden? Çünkü birileri kendini beğenmiş, ukala tavırlarla inanırım ama uygulayıp uygulamamak bana kalmış. Seni ilgilendirmez diyor. Bu sadece iman konusunda, din konusunda değil. Bu fıtrat artık her şeye yansımaya başlıyor. İnsanlıktan bahsediyor, benim insanlığımdan sana ne diyor. Barıştan bahsediyor, savaşa gidiyor, benim barış anlayışımdan sana ne diyor. Dürüstlükten bahsediyor, kendisi dürüstlük içerisinde değil, benim dürüstlüğümden sana mı kaldı diyor. Sen mi diyor hesaba çekeceksin beni diyor. Böylece o karakter bozukluğu her yere yansımaya başlıyor. Her şeye yansımaya başlıyor. Sadece dine ait olmuyor artık. Kisinin söylediği her şeyde iki yüzlülük, riyakarlık, münafıklık dolaşmaya başlıyor. Böylece toplumda ben yalanın yanlışın olduğuna inanırım ama yalan söylüyorsam sana ne? Ben sahtekarlığın suç olduğuna inanırım ama sahtekarlığımdan sana ne? Sıkıyorsa yakala cezalandır. Ben riyakarlığın, münafıklığın kötü olduğuna inanırım ama benim münafık, riyakar tavırlarım seni ilgilendirmez. Ben iyiliğe, doğruluğa inanırım ama iyi olmak, doğru olmak zorunda değilim. Senin benden böyle bir şey bekleme hakkın yok diyen mantıkta insanlar oluşmaya başlıyor. Unutmayalım ki başkasından iyilik, güzellik, doğruluk bekleyen kişi önce beklentilerine göre insan olmak zorundadır. Başkasından doğru, dürüst Müslüman olmasını, İslam'ı hayatında uygulamasını isteyen kişi önce kendisi uygulamalıdır. Onun için Allah işin başında. rasullerine inanma söyleme, açıklama, uygulama görevi vererek Rasullerini bu şekilde örnekliyor. Müslüman olacaklara da Mümtehine suresinin 6 ve Asap suresinin 21. ayetlerinde şöyle diyor. "Andolsun ki Allah Rasulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için örnek vardır diyerek Rasul Muhammed'i örnek gösterir. Ve örnek almalarını istiyor. Sadece örnek almakla mı yetiniyor? Hayır, elbette hayır. âl İmran suresinin 31, Enam suresinin 153, Araf suresinin 158, Enfal suresinin 24 ve Ahkaf suresinin 31. ayetlerinde Allah özet olarak şöyle diyor. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz. Bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Yani ayetin özünde... Ne çıkıyor? Allah Rasulüne dedirttiriyor. De ki o müminlere eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz. Bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Yani bir Müslüman İslam'ı anlamak ve yaşamak noktasında Rasul'ü örnek almak, Rasul'e uymakla görevli. Hiçbir Müslüman Rasul'ü örnek almadan, ayetlerin uygulanmasında Rasul'e uymadan İslam'ı yaşadığını iddia edemez. Kendisi kendi ayetlerini uygulanmasında, kendi anlayışlarında, kendi uygulama biçimlerinde İslam sayamaz. Yani ben Resul'e uymam, onun açıklamalarına dikkat etmem, ben kendim ayetleri nasıl uyguluyorsam, kendim ayetleri nasıl anlıyorsam, kendim nasıl bir uygulama biçimine sahipsem Müslümanlık budur diyemez. O nedenle Allah sürekli kitap ehlinden örnekler veriyor. Zira kitap ehli, Resul İsa'nın açıklamalarını, uygulamalarını dikkate almayarak kendi akıllarınca rahipleri, ruhbanları ve alimleri vasıtasıyla ürettikleri anlayışlara, uygulamalara tabi olmuşlar. Bugün ben de Müslümanım dediği halde Yahudilerin, Hristiyanların yolundan gidenler de ne yazık ki aynı şekilde Hristiyanların ve Yahudilerin yaptığı gibi Rasullerinin açıklamalarını, Resullerinin getirdiği ayetlere, ve onların açıklamalarına ve onların uygulamalarına itibar etmeden ruhbanlarının, alimlerinin, rahiplerinin ve hahamlarının açıklamalarını din olarak kabul etmişler ve onların anlayışlarını hayatlarında uygulamışlar. Hatta onlar da reddederek kendi anlayışlarını hayatlarında uygulamaya başlamışlar ve böylece devrim üstüne devrim yapmışlar Allah'ın dinine karşı ve Müslümanlar da bu kervana daha doğrusu Müslümanın diyenler de bu kervana katılmış. Rasul kelimesinin açılımındaki elçilik anlamından dolayı bazı Müslümanlar kendilerinin de Rasul olduğunu iddia etmişlerdir ve halen etmektedirler bazıları. Yani demişlerdir ki biz de Rasulüz. Yani biz de İslam'ı açıklamak ve yaşamakla görevliyiz. Bu noktada Muhammed ile aynı konumdayız. Allah'ın ayetlerini açıklamak, uygulamak, uygulamalarıyla örnek olmak sadece Muhammed'e verilen bir görev değildir. Rasul kelimesinin elçilik anlamıyla İslam'ı tebliğ edecek herkes ayetleri açıklamak uygulamak, ile örnek olacaklardır demişlerdir. Böylece kendilerini Rasul ilan ederek, Muhammed ile kendilerini bir tutmuşlardır. Halbuki işin esasında, Muhammed'in elçiliğiyle, ben de elçiyim diyen Müslüman arasında önemli farklar var. Çok çok önemli farklar var. Mesela sadece Rasul kelimesinin anlamı değil. Putperest Araplar, Rasul'ün tebliğ ettiği ayetler işlerine gelmediği zaman şöyle diyorlardı. Muhammed iyi biri ama zaman zaman ona cinler musallat oluyor dediği gibi ona Allah ayet gönderiyorsa bile ayetler ya kaynağından alınırken ya da yolda şeytanlar cinler tarafından değiştiriliyor diye iddia ediyorlardı. Ve böyle konuşuyorlar ve böyle ortalığı bulandırıyorlardı. Putperestlerin bu söylemlerine, bu ithamlarına karşılık Allah ayetlerin kaynağı olan lef-i için, Vaka suresinin 77, 78, 79, 80, 81 ayetlerinde Şüphesiz bu değerli bir Kur'andır, korunmuş bir kitaptadır, ona ancak temizlenenler dokunabilir. O alemlerin Rabbinden indirilmiştir, şimdi siz bu sözümü küçümsüyorsunuz diyerek ayetlerin alındığı kaynağı temiz olmayan, Allah'a asi olan, Allah'ın gerçeklerini değiştirecek olanların dokunamayacağını bildirir. Yani. Ayetler levh mahfuzdan alındı, Rasule geliyor. Bu alınış ve geliş sürecinde, ne alınış sürecinde ne de geliş sürecinde, yolda, kaynağında şeytanlar cinler tarafından ayetler değiştirilemez, ayetler bozulamaz çünkü o süreç korunmuştur. Bu geliş sürecinde, yolda şeytanlar cinler tarafından değiştirilmiştir diyen, Putperestlere karşılıkta Hicr Suresinin 6, 7, 8 ve 9. ayetlerinde Allah şöyle diyor. Dediler ki, bakın bizim Müslümanlarımız nedense hep Hicr Suresinin 9. ayetini okur. Halbuki baştan oku. Bakın baştan oku. Ayetin öncesini oku, öncesini oku, öncesini oku. Bakın ben 6'dan okumaya başlıyorum. Dediler ki, Ey kendisine Kur'an indirilen sen mutlaka bir mecnunsun eğer doğru söyleyenlerden idiysen bize melekleri getirmeliydin biz melekleri ancak hak ile indiririz o zaman onlara mühlet verilmez Kur'an'ı da biz indirdik elbette onu biz koruyacağız diyerek putperestlerin yolda değiştirilmiştir iddialarına karşılık redd cevabı geliyor. Beyine suresinin ikinci ayetinde Allah, Allah tarafından gönderilen ve tertemiz sayfeleri okuyan bir elçidir hükmüyle de Resul'ün tebliğ ettiği ayetlerin tertemiz olduğunu, değiştirilmediğini ve Resul'ün o noktada tertemiz olduğunu ve korunduğunu bu Beyine suresinin ikinci ayetiyle de Allah tasdik ve tescil ediyor bu hükmüyle. Ve bu hükmüyle de futperestlere Muhammed'den ayet olarak ne duyuyorsanız Duyduklarınız tertemiz sayfelerdir, ne levh-i mahfuzdan alınırken, ne de yolda hiçbir şekilde değiştirilmemiştir. Bütün bu indiriliş süreci koruma altındadır. Resulün ağzından ayet okununcaya kadar, Resul'e ayeti getiren elçi, Resul Muhammed koruma altındadır. Ancak Resulün ağzından ayet çıktıktan sonra, ayeti duyan, söyleyen insanlar, Yahudiler gibi kelimeler üzerinde oynayabilirler, nitekim Bugün oynanıyor işte. Müslümanlar bir taraftan Kur'an korunmuştur diyorlar. Arkasından ayetler üzerinde tıkır tıkır şıkır şıkır oynuyorlar. Herhangi bir engel var mı? Çarpılan var mı? Ağzı yüzü yamulan var mı? Dili kesilen var mı? Lal olan var mı? Yok. Millet istediği gibi oynuyor işte. Alıyorlar ayetleri ellerine yok şurası şöyle, yok burası böyle, yok burası böyle, yok o kelime şu manaya geldi, yok bu manaya geldi, yok şu manaya geldi, yok bu manaya geldi. Bir bakıyorsunuz. ana. Allah'ın ayeti var orta yerde, o ayet binlerce anlama ulaştırılmış. Kıvrım, kıvrım kıvrım kıvrılmış, anlam anlam anlandırılmış ve çelişkiler çelişkiler çelişkilendirilmiş. Bir engel var mı? Yok. Kişiler ayetleri okuduktan sonra, Resulullah'tan duyduktan sonra bu tekel kişilerin eline düşüyor ve kişilerin imanları, nifakları, riyakarlıkları, çıkarları veya küfürleri doğrultusunda ne yapıyor bu ayetler? El alınıp değerlendiriliyor. Ama rasullerin böyle bir hakkı yok. Onlar koruma altında. Rasuller asla levhumağızdan alınan ve kendisine iletilen ayet üzerinde hiçbir oynama, hiçbir çelişme, hiçbir kelime tevhili yapamaz. Olduğu gibi getirir, insanlara tebliğ eder. Rasullerin ağzından ayet çıktıktan sonra, ayeti duyan, söyleyen insanlar, Yahudiler gibi, Hristiyanlar gibi kelimenin üzerinde oynayabilir. İşte nitekim oynuyor. Sözü geçen ayetler, putperestlerin itirazları, tartışmaları üzerine verilen cevaplardır. Bu Hicri suresi, Vakıa suresindeki bu ayetler. Sadece Resul Muhammed'in değil, bütün Resullerin ağzından ayetler çıkıncaya kadar korunmuştur. Vahiy, levhum ağzından alıp Resul Muhammed'e gelinceye kadar ve o tebliğ edinceye kadar korunmuş değildir. Aynı şekilde Resul İsa da aynı şekilde korunmuştur. Resul İbrahim de, Resul Musa da, Resul Lut da, Resul Salih de, Resul Hud da korunmuştur. Hiçbir Rasule kaynaktan yani levhumahuzdan ayet alınıp da o Rasûl'lere gelinceye kadar hiçbir Rasûl'e Allah kazık atmamıştır. Yani sadece Rasul Muhammed korunmuş değildir. Her Rasul bu noktada saf, temizdir. Her Rasulün ağzından Beyina Suresi ikinci ayetinde... Söylendiği gibi Allah tarafından gönderilen ve tertemiz sayfaları okuyan bir elçidir. Kim? Muhammed. Aynı zamanda kim? Musa. Aynı zamanda kim? İsa. Aynı zamanda kim? Yusuf. Aynı zamanda kim? Musa. Hepsi. Bütün rasuller Beyne Suresinin 2. ayetine göre Allah tarafından gönderilen ve tertemiz sayfeleri okuyan elçilerdir. Allah hiç birisini ayırmamıştır bu noktada, hepsini bu çerçevede Hicri suresinin 9. ayeti çerçevesinde korumuştur. Ondan sonra tahrifler başlamıştır. Kimde? Resul-i İsa, örnekleyelim ayetleri tebliğ etmiştir bu süreçte korunmuştur. Ama resul İsa'dan dinleyenler ayetleri kıvrım kıvrım kıvırmışlar bozmuşlar, tahrif etmişlerdir. resul Musa, Allah'ın ayetlerini korunmuşluk çerçevesinde Allah'tan geldiği gibi insanlara tebliğ etmiştir, açıklamıştır örneklemiştir ama ondan dinleyenler tahrip etmiştir, bozmuştur ve değiştirmiştir. Geçmiş topluluklardan Yahudiler, Hristiyanlar bu oynamaları çok iyi yapmışlardır. Allah bize onlardan örnekler veriyor. Hristiyanlardan ve Yahudilerden ayetleri nasıl değiştirdiklerini, kendi rasullerine nasıl kazık attıklarını anlatıyor. Aynı kazığı bugün Müslümanın diyenler Muhammed Resul'e atıyorlar. Muhammed Resul'ün getirdiği ayetler üzerinde kıvrım kıvrım olarak ayetlerin kelimelerin yerlerini değiştirerek ne yapıyorlar? Tahrif ediyorlar. Tahrifat böyle. Biraz sonra biraz daha geniş açılımlı gireceğim. Allah Bakara suresinin 124 Nisa suresinin 41 Maide suresinin 13 yine Maide suresinin 46. ayetlerinde özet ve geniş olarak. Yani hem özetlersek hem biraz genişçe anlatırsak şöyle diyor. Özet olarak söylüyorum. Direkt ayet anlamında değil. Ey Resul kalpleri iman etmediği halde ağızlarıyla inandık diyen kimselerden, beyhudilerden, küfür içinde, koşanların hali seni üzmesin. Onlar durmadan yalana kulak verirler, sana gelmeyen kimselere kulak verirler, kelimeleri yerlerinden kaydırıp değiştirirler, eğer size şu verilirse hemen alın, o verilmezse sakının derler. Allah bir kimseyi şaşkınlığa, fitneye düşürmek isterse, sen Allah'a karşı onun lehine hiçbir şey yapamazsın. Onlar Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onlar için dünyada rezillik vardır ve ahirette onlara mahsus büyük bir azap vardır diyerek olayı bize anladır. Geçmişte Yahudiler Tevrat'la gelen ayetleri ağızlarıyla değiştirmişler, kelimeler üzerinde oynamışlar. Allah'ın ayeti bu demişlerdir. Kendi anlayışlarına, kendi tariflerine, bugünkü deyimle kendi meallerine. Ne demişlerdir? Allah'ın ayeti bu demişlerdir. İşte Türkiye'de mesela yüzlerce meal var ve karşı karşıya getirdiğin zaman birbiriyle çelişen ayet mealleri var. Ama her meal yapan ne diyor? Allah'ın bu ayette anlattığı budur diye çeviriyor. Birbirine tezat da olsa. Ne yapmış oluyorlar? Allah'ın levh-i mahfuzdan bize gönderdiği Resul Muhammed ile bize tebliğ ettirdiği ayeti kendi anlayışlarıyla göre meallendirmişler ve diyorlar ki Allah böyle dedi. Bunu geçmişte Yahudiler dedi, Hristiyanlar dedi. Allah bugün birçok Müslümanın anladığı gibi mesela Resul İsa'ya, Resul Musa'ya gönderilen ayetleri koruma altına almamıştır. Bugün Müslümanlar birçoğu öyle düşünüyor. Yani Tevrat'ı Allah koruma altına almadı. Efendim İncil'i Allah koruma altına almadı. Onun için Tevrat ve İncil tahrip edildi öyle bir şey yok. Resul Muhammed'e gönderilen ayetleri koruma altına almıştır diyorlar. Yani Kur'an'ı koruma altına almıştır diyorlar. Halbuki koruma ile ilgili ayet Müslümanların genelde anladığı gibi değil ki biraz önce anlattık. Aslında Allah'ın koruma altına aldığı Resul İsa'ya, Resul Musa'ya, Resul Muhammed'e gelinceye ve onlar topluma ayetleri tebliğ edinceye kadar geçen süreçtir. Temelde budur ayetlerin anlattığı. Resul topluma ayetleri okuduktan sonra Koruma bitmiş, inanan ve inanmayan kulların imtihanı başlamıştır. Yani rasuller görevini yapmış, rasullerden dinleyen insanların imtihanı başlamıştır. Ne yapacaklar? Düzgün bir şekilde o ayetleri alıp hayatlarında uygulayacaklar, inanacaklar mı? Yoksa çıkarlarına göre o ayetleri kıvrım kıvırım kıvıracak, değiştirecekler mi? Burada imtihan başlamıştır. Bu imtihanda Hristiyan alimleri, papazları, rahipleri, Yahuda alimleri, hahamları kaybetmişlerdir. Hani geçmişte kaybetmeleri bir yana, Resul Muhammed'e gelen ayetler üzerinde de oynama gelişimlerini gerçekleştirmişlerdir. O dönemde. Nitekim ayetler var, dikkat ediyorsanız. Raina demeyiniz, unzurna deyiniz. Derken orada Yahudilerin, Resul Muhammed'e gelen ayet üzerinde de nasıl bir oynamaya girdiklerinin örneği verilir Daha Resul yaşıyor yani, Muhammed yaşıyor. Ölmemiş daha. Hayatta var. Ayetler inip duruyor. Yahudiler kendi kitaplarına yaptıklarına karşılık Benzeri bir şekilde hemen Resul Muhammedle okunan ayetler üzerinde de ne yapmaya başlıyorlar? Dalga geçmeye, kıvırmaya, alay etmeye ve çevirmeye başlıyorlar. Bu durum onların geçmişten beri yapa geldikleri şey olarak Allah tarafından bildiriliyor bize. Resul Muhammed Medine'de ayetleri okurken Yahudilerin yaptıkları bu gelişimler ayetlerin inme süreci tamamlanmadığı için ayetle Resul ve Muhammed Müslümanlar uyarılıyor. Ayetle Resul ve Müslümanlar uyarılıyor. Olayların aslı ayetle tekrar bildirilmiştir. Peki ayetlerin inme süreci bittikten sonra ne olacaktır? Resul vefat etti, ayetlerin inme süreci bitti. O zaman ne olacak? Resul yaşıyorken, ayetler inip duruyorken, Yahudilerin yapmış olduğu bu oynamalara karşılık, Allah ayetlerini düzgün bir şekilde tekrar göndererek ve onların yaptıklarını da açıklayarak uyarırken bu uyarı bitiyor. Ne olacak ondan sonra? İşte o zaman mü'milerin imanına bağlı. Onların bu oynamalarına karşılık kendileri sağlam duracaklar. Kendileri de onlar gibi oynamaya başlamayacaklar. Ama tarihi sürece bakıyorsunuz sağlam duran kaç kişi ve ne olmuş? Sağlam duranlar kafir sapık ilan edilmiş. Oynamaya devam edenler Yahudilerle birlikte ne olmuş? Hakiki Müslüman sayılmış tarihe baktığınız zaman. Allah'ın Muhammed'e gönderdiği ayetler... Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar tarafından kelimeler üzerinde oynanarak değiştirilmeyecek midir mesela? Elbette geçmiş topluluklar gibi Müslümanlar da bu tür girişimlerde bulunacaklardır. Nitekim Müslümanların Kur'an'ı mushaf haline getirme çalışmaları, arkasından gelen hareketsiz Kur'an yazılımına hareke koyarak okumada tekliğe ulaşma çabaları, kelimeler üzerinde oynamalara karşılık alınan tedbirler, bu tür tedbirler. Bugün bazı Müslümanlar okudukları Kur'an'ın kendilerine asıl başlığını bilmemektedirler. Kur'an'ın musaflaştırma tarihi gibi konularda Müslümanlar sanki bugünkü ellerindeki musaf gökten kendilerine zembille inmiş gibi, hiçbir şekilde üzerinde bir çalışma yapılmamış gibi öyle algılamaktadırlar. Halbuki böyle bir şey yok. Tarih gerçekler bu değil. Müslümanların bugün slogan sözlerle, ellerindeki musafı, kutsamaları. Halbuki okudukları Kur'an metni ikiye ayrılıyor. Bugün dünyada temelde ikiye ayrılıyor. Daha başkaları da var. Geçmişte kalmış. Mesela birincisi Ehl-i Sünnet'in bugüne getirdiği musaf. İkincisi temelde ayrım. Ehl-i Şah'ın bugüne getirdiği musaf. Ehl-i Şah'ın elindeki musafla Ehl-i Sünnet'in elindeki musaf aynı değil. Hareket sistemi açısından, okuyuş açısından. Kalıp olarak aynı. Dikkatinizi çekiyorum. Kalıp olarak aynı ama harekeleme yani okuma okuma anlayışı olarak, okuma şekli olarak ve okuma biçimi olarak ayrı. Harekeleme sisteminde farklı harekelemelere gitmişler. Ehl-i sünnetin içinde de farklı harekeleme sistemine uyanlar var bazı ayetlerde, hepsinde değil. Ama esas temel, Ehl-i elindeki musafın harekeleme sistemiyle, Ehl-i sünnetin ellerindeki musaflar birbirinden farklı. İki kesimin getirdiği musaf hareket açısından farklı iken ne oluyor? Farklı okuma, kelimelere farklı anlam verme ve farklı yorum kazandırmaya başlıyor. Hal böyleyken bugün Müslümanlar Hicr suresindeki Kur'an'a biz indirdik biz koruyacağız ayetini gerçeğinin dışında anlayarak mevcudiyetlerini kutsallaştırıyorlar. Nasıl yapıyorlar? Mesela Ehl-i Sünnet Caiması diyor ki bizim elimizdeki gerçek Kur'an'dır. Bitti korunmuştur, hiçbir şekilde dokunulmamıştır, hiçbir şekilde tahrip edilmemiştir. Aynı şeyi Şia diyor, ikisini okuyuşu farklı. Aynı ayetten giderek aynı şeyi da diyor. O da diyor ki bizim elimizdeki Kur'an tahrif edilmemiştir, bozulmamıştır diyor. Ama bir Şia alimi, bir Sinni alimi yan yana gelse, Kur'an'ı başından itibaren okumaya başlasalar, çelişkiler çıktıkça, farklılıklar çıktıkça birbirlerine kavga edecekler. Birbirlerine sen tahrif ettin, sen tahrif ettin diyecekler ellerindeki mushaflar için. Müslümanlar bu gerçeği biliyorlar mı? Hayır. Öylece slogan bir şekilde basmak alıp an anlatıp geçiyorlar. Neden? Çünkü bazı ayetlere gerçeğinde inanmamışlar. O ayetin hangi anlamı geldiğini düşünmüyorlar. Sadece sloganik anlamlar var. Sadece hareke ve okuma metodundan dolayı ayetlerin kelimeler üzerinde oynanmış değil. Arapça kelimelere verilen anlamlar üzerinde de farklılıklar var. Tamam, kalıp olarak aynı, okuma açısından farklı ama aynı şekilde okusalar bile o kelimelere, Kur'an'da geçen kelimelere şia farklı anlam veriyor. Sünniler farklı anlam veriyor. Hatta Şan'ın kendi içinde, Sünnilerin kendi içlerinde farklı anlamlar veriliyor. Ve bugün de görüyorsunuz artık, mesela Türkiye'deki toplum için ellerdeki mealler birbirinden çok farklı. Mezheplere göre değişmiş. Tarikatlara göre değişmiş, siyasi cemaatlere değişmiş, değişik gruplara göre değişmiş, abilere göre değişmiş. Mesela eskiden ilahiyat fakülteleri ile İslam ansı arasında bir çatışma vardı. İlahiyat fakülteleri daha çağdaş, daha açımlı, daha modernist kabul edilirdi. İslam ansıları daha klasik, daha sünni, daha geleneksel kabul edilirdi. İkisinin arasında her iki taraftan hocaları, örneklerim akademisyenleri meal yapmaya başladıkları zaman birbirine temelden çok çelişik bir meal çıkardı ortaya. Niye? Çünkü ikisinin arasındaki fark farklıydı. Açılım farklıydı. Ben geçmişte kitapçılık yaptığım için o zamanlar İstemensizleri ve İlahiyat Fakülteleri hala da ayrı ayrı yaşadıkları için, bugünkü gibi temelde birleştirmedikleri için artık bugün tamamıyla o kalktı. İlahiyat Fakülteleri adı altında devam ediyor. İstemensizleri lav edildi. O zaman vardı. Her iki tarafın hocalarının yazdığı mealler kitabımızda satılırdı ve birbirleri de kavga ederler. Benim gözümün önünde. Mesela bugüne kadar yapılan Yahudi ve Hristiyanlar gibi Müslümanlar da ayetlerin özünden sapacak şekilde ayetlere meal tefsir vererek olayı saptırmaktadırlar. Mesela bugüne kadar yapılan en büyük saptırmalardan biri Hicr suresinin 9. ayetindeki korumadır. Biraz önce anlattım. Ayette anlatılan koruma Ayetin Rasul Muhammed'e gelinceye ve Rasul Muhammed'in ayeti topluma tebliğ edinceye kadar ki süreci anlatmasına rağmen, bu süreci kapsaması rağmen Müslümanların çoğu bu korumanın elimizdeki musaflar için olduğu inancındadırlar. Halbuki Şia musafı, Sünni musafı farklı. Hangisi için geçerli? Kaldı ki Kur'an musaflarının oluşturulma tarihinde. Musaf'a alınmayan ayetlerin olduğu iddiası Kur'an'ın derleme, Musaf haline getirme tarihine girmiştir. Tarihi kayıtlarda mevcuttur. Kimi keçi yedi diyor, kimi başka şey diyor. Günümüzde ise 19 dinini icat edenler 19 üzerinden kurdukları sistemle Musaf'ın içindeki 2 ayeti red etmektedirler. Derler ki bu 2 ayet fazla. Niye? 19 Kuralına uymadı. Teoride ayetlerin korunduğuna inanan Müslümanların tarihi, pratikte ayetler üzerinde oynamaların ve tartışmaların olduğunu göstererek teorideki görüşü reddetmektedir. Diğer taraftan Vaka suresinin 79. ayetindeki "Ona temiz olanlardan başkası dokunamaz" ayetini abdestsiz Kur'an'a dokunamaz yorumuyla ayetin kelimeleri üzerinde ciddi şekilde oynanmış, böylece ayetin gerçek anlamının dışına çıkılarak ayetin korunduğu inancına ters pratik oluşturulmuştur. Ayetlerin kelimeleri üzerinde oynamak, ayetin indiriliş nedeni, Kur'an içindeki anlam bütünlüğüne aykırı yorumlar yapmak, ayetlerin orijinali değişmemiş olsa da yani hareketsiz metin değişmemiş olsa da artık anlatılanlar, anlaşılanlar, Allah'ın ayetleri değil, insanların yorumlarından ibaret hale gelmiştir. Günümüzde Kur'an'ı anlama çalışmaları yapanlar bilinç altında ayetlerin anlamlarının değiştirildiğine inanmaktadırlar. Mesela bugün Kur'an çalışmaları yapıyor. Şimdi her Kur'an çalışması yapan gruba sorduğunuz zaman niçin Kur'an çalışması yapıyorsunuz? Hemen açıklama başlayacaktır. Çünkü tefsirlerde, meallerde ayetlerin anlamları değiştirilmiştir. Biz bunun doğru anlamını bulmak için inceleme, araştırma, çalışma yapıyoruz. Tahliller yapıyoruz demişlerdir. Bilinç altında ayetlerin anlamlarının değiştirildiğine inanmaktadırlar. Günümüzde Kur'an'ı anlamaya, anlama çalışmaları yapanlar, bilinçaltında ayetlerin anlamlarını değiştirildiğine inanmaktadırlar demiştik. Ülkemizde mealler, tefsirler aracılığıyla Kur'an'ı öğrenme aşamalarında hiç kimse elindeki mealin veya tefsirin Kur'an'ın kendisi olduğunu iddia edemez. Meallerde, tefsirlerde verilen anlamlar, yani meallerde ve tefsirlerde verilen anlamlar ya mezhebi farklılara ya tarikat farklılarına ya da siyasi yaklaşımlara göre veya cemaat yaklaşımlarına göre teşekkül etmiştir. Ülkemizde okunan meallerin bakış tarzı genelde sünni bakış tarzıdır. Bunun karşılığında Caferilerin meal ve tefsirleri, Bektaşilerin meal ve tefsirleri, Alevilerin meal ve tefsirleri, ayetlere anlam verme yolundaki farkların boyutunu göstermektedir. Hele günümüzdeki klasik, çağdaş meal veya Tefsirlerin arasındaki uçurumlar, Kur'an'ın anlaşılması konusunda verilen anlamlar, Kur'an'ın korunduğu konusundaki sözleri tereddütlerle karşılıyor. Bugün elinizdeki Kur'an hareket konularak okunmaktadır. Hareket konularak yazılmış Kur'an'ları orijinal kabul etme anlayışımız bile araştırmadan İncelemeden başka türlü hareke konulmuş Kuranların varlığını düşünmeden slogan olarak elimizdeki Kur'an değişmemiş korunmuştur iddiası sağlam temel üzerine oturmaz. Meseleyi bilenler karşınıza kor. Hangisi o zaman korunuyor? Bu mu? Bu mu? Şahının kimin korunuyor? Yoksa Sünnetlerinkini mi korunuyor? Hangisi korunmuştur? der. Eli Sünnet ve eli Şah camiası hareketsiz Kur'an metninde anlaşırken hareke konusunda. Ayetlere anlam verme açısından ciddi aylıklar yaşar. Korunmayla ilgili ayete önce farklı anlam vermek, sonra verilen anlamı dayatmak için tarihi gerçekleri susturmak Müslümanca olması gerekir. Müslümana düşen olayların temelindeki gerçeği bularak doğruya akıl edip doğruya iman etmektir. Kendi zannında kendi uydurmalarına iman edenler zaten ayetleri çoktan değiştirmişlerdir. Bugün ayetler üzerinde oynamaların en ciddisi Rasul kelimesi üzerinde oluşturulmaktadır. Arapça, Rasul kelimesi Türkiye'ye elçi olarak çevriliyor. Elçi, herhangi biri veya bir makam adına konuşma, açıklama yetkisidir. Allah, insanlar arasından bazılarını, ayetlerini insanlara tebliğ etmek, açıklamak, uygulayarak göstermek üzere elçiler seçmiştir. Ayetlerde ne diyor Allah? Biz, insanlar arasından ayetlerimizi tebliğ etmek, açıklamak ve uygulamalarını örnek olarak göstermek üzere elçiler seçtik. Onlara uyun. Elçi İsa, elçi Musa, elçi İbrahim, elçi Yusuf, elçi Davut, elçi Lut, elçi Salih ve elçi Muhammed. Bunlardan bazıları. Adını burada sayamadığımız, yazamadığımız, Kur'an'da geçen başka elçiler olduğu gibi, Kur'an'da adı geçmeyen elçilerin de varlığından ayetlerde söz edilir. Kur'an'da adından söz edilen elçiler putperest Arapların Yahudilerden, Hristiyanlardan adını duydukları, duyacakları, duyabilecekleri elçilerdir. Yani elçi Muhammed elçi olarak birinden söz ettiğinde putperestler Yahudilere, Hristiyanlara gidip içinizdeki içimizden bir sapık çıktı. Allah'ın elçilerinden söz ediyor. Böyle bir şey var mı dediklerinde Yahudiler, Hristiyanlar yok demeyecekler. Aksine şaşırarak Muhammed bu elçileri nereden biliyor diye soracaklardır. Nitekim tarihli vaatler böyle olmuştur. İslam'a inanmayan ve bazı Müslümanların Allah'ın elçileri neden Orta Doğu'ya gelmiştir sorularının kaynağı budur. Allah Resul Muhammed ile putperes Arapların kısa bir sorguyla öğrenecekleri elçilerden söz etmiştir. Elçi Muhammed'in ayetlerde andığı elçi isimlerini zaten Yahudiler, Hristiyanlar bilmektedir. Ancak Yahudi, Hristiyan toplumlarının da, Fütperes Arapların da bilemeyecekleri toplumlar vardır. Bugünün dünyasından söz etmiyoruz, o günün dünyasından söz ediyoruz. Bundan 1500 yıl önceki Orta Doğu'dan söz ediyoruz. Orta Doğu toplumlarının tanımadığı birçok toplum vardır ki o gün, mesela Amerika yıllar sonra keşfedilmiş, hakeza Avustralya ve bazı yerleşim alanları Orta Doğu toplumları tarafından sonradan öğrenilmiş, sorgulamayı, araştırmayı, denetimi esas alan Allah. Kutperestlerin, Hristiyanların, Yahudilerin bilmediği toplumlara gönderilen Rasullerin ismini vererek çelişmez. Dikkatini çekiyorum. Yani Amerika'ya bir Rasul gönderilmişse Allah ayetlerinde ondan bahsetmez. Niçin? E çünkü Ortadoğu toplumunu bilmiyor ki. Nereye soracak? Kime soracak? Yani böyle bir şey var mı diye. Onların isimlerinden söz edip yani toplumların bilmeyeceği isimlerden söz edip inanmalarını Müslümanlardan isteyerek çelişmez. Her ayet üzerinde akıl edilmesini, düşünülmesini, araştırılmasını isteyen Allah, araştırılmayacak dünyevi bilgiler göndererek insanların önüne engel koymaz. Böyle bir şey Allah'ın adaletine aykırıdır. Onun için Allah Hicri suresinin 10. ayetinde, ''Andolsun senden önceki milletler arasında da elçiler gönderdik.'' diyerek, genel tabirle milletler arasında elçiler gönderdiğini söyler. Herhalde bu milletler sadece Araplar, Yahudiler, Hristiyan değildir. Nitekim dünyanın her toplumunun inanç ve kültür kökenlerinde ayetlerin içeriğine benzer metinler vardır. Ben Güney Kore seyahatime gittiğim zaman oradaki Koreli Budistlerin tıpkı ayette söz edildiği gibi kıyam, rükû, sucud olarak salatı ikame ettiklerini gördüm. Hatta öyle ki Müslümanlar mesela Allah ne diyor? Kıyam, rükû, sucud. Sıra var. Kıyam, rükû, sucut. Ama Müslümanlar salatı ı ikame ederken ne yapıyor? Müslümanlar rükûdan sonra tekrar kıyama geçiyor. Kıyamdan secdeye varırlarken, Koreli Bülüsler tam ayeti uyguluyor. Önce kıyam, rükûye varıyorlar. Rükûdan secdeye varıyorlar. Ayeti uyguluyorlar. Ayetin orijinalini uyguluyorlar. Müslümanlara gelince salatı ı ikame sırasında kıyam, rükû, bakın kıyam, rükû, kıyam, sucud olarak uyguluyor. Ayette böyle geçmiyor. Ayette kıyam ederler, rükû ederler, kıyam ederler, sucud ederler diye geçmiyor. Ayette kıyam ederler, rükû ederler, sucud ederler gidiyor. Bunu da Koreli Budistler uyguluyor. Müslümanlar uygulamıyor. sıra bakmayın gördüğüm gerçek bu. İslam'ı tebliğ, açıklama, ayetlere göre hayatı yaşama sadece seçilen rasullerin görevi değildir elbette. Resuller de dahil bütün inananlar bu görevi üstlenir. Yani ayetleri açıklamak, ayetleri tebliğ etmek, ayetleri uygulamak bu görevi üstlenir. Allah onlara bu görevi verir. Ancak Allah seçtiği Rasullere Rasul sıfatını verirken diğer inananlara mümin, Müslüman ismini verir. Ayetlere dikkat edin bakalım. Seçilen Rasullerin dışında hiçbir insana Allah ne demez? Onlara mümin ve Müslümanlar derken onlara Rasulsünüz denmez. Ayetlerin hiçbirinde müminleri veya Müslümanları Rasul sıfatıyla isimlendirmez Allah. Örneğin seçilen Rasul Muhammed mümindir, Müslümandır, Rasuldür. İslam'a inanan örneğin yakın arkadaşları Ebu Bekir mümindir, Müslümandır ama Rasul olarak isimlendirilmez. Siz tarihi kayıtların hiçbirinde veya ayetlerin hiçbirinde Rasul Muhammed'e inanan insanlardan Rasul olarak söz edildiğini duydunuz mu? Mesela Resul Muhammed ve arkadaşı Resul Ömer, Resul Ebu Bekir, Resul Ali, Resul Osman, Resul Bilal gibi kayıtlar gördünüz mü? Ne ayetlerde, ne hadislerde, ne de tarihte gördünüz mü böyle bir şey? Yani Allah'ın ayetlerini açıklamak, Risale sıfatı ise Resul Ömer de olur o zaman. Ömer de gider, açıklar bir yerlerde, tebliğ eder. Nitekim etmiştir. Ebu Bekir de tebliğ eder, açıklar bir yerlerde. Ali de gider, açıklar, tebliğ eder bir yerlerde. Osman da aynı şeyi yapar. Bilal de aynı şeyi yapar. Diğerleri de aynı şeyi yapar. Nitekim mezhep imamları da yapmıştır. Hadisciler de yapmıştır. Tarihteki birçok Müslüman bu görevi üstlenmiştir. Resul'ün zamanında yaşayan insanlar da üstlenmiştir. Ama hangi tarihte, hangi ayette ve hangi kayıtta? Allah'ın seçtiği Rasullerin dışında herhangi bir mümine veya Müslümana Rasul sıfatını verildiğini gördünüz. Hangisinde? Bir kaynak gösterin bana. Deyin ki şu tarihte, şu kayıtta, şu yerde, şu ayette Ömer de Rasul ilan edildi. Osman da Rasul ilan edildi. Niye? Çünkü Rasul kelimesi elçidir. Ömer de elçilik yaptı. Ebu Bekir de elçilik yaptı. Osman da elçilik yaptı. Abbas da, Hamza da elçilik yaptılar. Onun için onlar da Rasuldür. Böyle bir söz var mı? Ayetlerde, hadislerde, tarihte böyle bir şey geçiyor mu? O nedenle derim ki asla ayetlerin sözcük anlamlarıyla, ayetlerin kelimelere verdiği anlam ayarlarıyla oynamayın. Rasul kelimesine, rasul kavramını, rasul sıfatını yükleyen Allah'tır. Arapça ayeti alır, sadece seçtiği rasullere rasul ismini verir, diğerlerine mümin ve müslüman ismini verir ve böylece ikisini birbirinden ayırır. Halbuki müminler de, müslümanlar da ne yaparlar? Ayetleri tebliğ ederler. Ayetleri açıklarlar, ayetlere uygulayarak diğer insanlara gösterirler. Ama Allah onlara demez siz de Resulsünüz diye. Onlardan Resul olarak bahsetmez, onlara müminlerden bahseder. Müminlere de tebliğ görevini, uygulama görevini verir, açıklama görevini verir. Ama onlardan Resul isminiyle bahsetmez. Dikkatinizi gülmüyoruz. Allah'ın ayetlerinde dikkat gösterdiği bu şey önemli bir şeydir. Orada Arapça kelime olan Resul kelimesine Allah özel bir anlam vermiştir. Mümin kelimesine özel bir anlam vermiştir ve Müslüman kelimesine özel bir anlam vermiştir. Ayetlerin verdiği bu özel anlamları müminlerin koruması gerekir. Efendim ne olacak? Örnekleyelim. Rasul kelimesi elçilik anlamındadır. O zaman ben de rasulüm. Sen de rasulsun, o da rasul. Herkes rasul. Rasul'dan geçilmiyor diyemezsiniz çünkü size dinini gönderen Allah böyle bir tanımlamayı yapmıyor. Kendi seçtiğine yapıyor. Dikkatinizi çekiyor. Kendisinin Resul seçtiğine diyor ki, bu benim Resulümdür. Resul kelimesinin anlamı elçi, Türkçe karşılığı. Elçinin kelime karşılığı ne? Anlam olarak birinin temsilcisi, birinin sözcüsü. Allah'ın seçtiği rasuller korunma çerçevesinde Allah'ın ayetlerinin sözcüsüdür, açıklayışlıdır, uygulayıcısıdır. Ama müminler Allah'ın sözcüsü değildir. Seçtiği bir sözcü değildir. İnanıyor. Tebliğ görevini yapıyor. Hiç kimse, hiçbir Müslüman, hiçbir mümin kendisine, sadece kendisine ne yapamaz? Ben Allah'ın sözcüsüyüm diye çıkamaz ortaya. Allah'ın ayetlerini ancak ben açıklıyorum. Onun uygulamasını en doğru şekilde ben gösteririm diye ortaya çıkamaz. Böyle bir hakkı yok. Allah diyor ki bunu ancak benim seçtiklerime ben söyletirim diyor. Ayetleri okuyoruz. Bakayım. Tarihi kayıtlar ne kadar tartışmalı olursa olsun. Hatta Şah'ın Ali'yi Resul veya İlah görecek kadar sapıtanları bile şunu demektedirler. Bakınız, tarihte ne kadar çok tartışma var. Okuyorsunuz, görüyorsunuz mezhepler arasında, hadisciler arasında, tefsirciler arasında bir sürü tartışma var. Ama hiçbirisi, dikkatinizi çekiyorum ki bunların içerisinde Ali'yi Resul ilan edenler, Ali'yi Tanrı ilan edenler bile var. Ve onların iddiaları şu, Risalet Ali'ye de Ali ile Muhammed birbirine çok benziyordu, karga örneğini verirler. Onun için Cebrail karıştırdı, Ali'ye vereceği Risalet görevini Muhammed'e verdi. Böyle diye iddialar var. Yani böyle bir iddianın Allah'a yapılan hakaret kısmını bir kenara bırakın. Burada iddia edilen şey, inanan insanın Rasul olduğu iddiası da değil. Kendilerine bugün Rasul ilan edenlerin, İslam adına tek kitap var. O da Kur'an'dır, başka kitap kabul etmiyoruz demelerin altında yatan tarihi gerçektir. Onların ellerindeki Kur'an'a, tarihi gerçeklere aykırı ayetlere yorumlar getirerek iyice sapıtmış, Kur'an'ı tarif etmişlerdir. Aslında konunun özü ayetlerin içeriğinde de var. Allah bizzat ayetlerinde Rasul kelimesine toplumdaki Rasul anlamından farklı bir anlam yüklüyor. Yüklediği anlam sıradan bir elçilik değil, Dikkatini çekiyorum. Yani Rasul kelimesi bir elçi anlamında fakat Allah Rasul kelimesini kullanırken sıradan bir elçilik gibi kullanmıyor. Mesela Hz. Rasul'ün sağa sola gönderdiği elçiler, değişik krallara, imparatorluklara gönderdiği elçiler Allah'ın seçtiği elçiler değil. Ama Arapça kelimeyle ne diyeceğiz? Onlar da Rasul elçi diyeceğiz yani. Halbuki onlar Muhammed'in elçileri, Dikkatini çekiyorum. Allah'ın Rasûlü Muhammed'den diye başlıyor. Onun yazdığı mektupla gidiyorlar elçilik görevini yapıyorlar. Diyorlar ki bizi Allah'ın Rasûlü Muhammed gönderdi elçi olarak diyorlar. Farklı bir kavram çıkıyor ortaya. Eğer insanlar birbirlerinin veya belirli makamların, devletlerin, kralların daha ötesi rasullerin elçisi ise onlar Allah'ın Rasûlü yani Allah'ın elçisi değillerdir. Bir devlet başka bir devlete el çatıyabilir. Arapça olarak siz ona elçi Resul diyebilirsiniz. Atanan elçiye Arapça ifadeler Resul dediğiniz gibi mesela Türkiye'de Türkiye bütün ülkelere büyük elçiler atıyor. Türkiye büyük elçiliği diyor. Oraya atıyor, oraya atıyor, oraya atıyor, oraya atıyor. Arapça kelimeyle tarif ettiğimiz zaman Resuller oluyor. Öyle kullanılıyor diyelim. Tutuyor mu? Oluyor mu? Muhammed'le aynı konumda mı bu insanlar? Değil elbette. Atanan elçiye Arapça ifadeyle Resul dediğimiz zaman veya Türkçe ifadesiyle onlar elçi dediğimiz zaman onlar Türkiye Cumhuriyeti'nin elçileri oluyor veya Suudi Arabistan Kralı'nın elçileri oluyor veya Amerika'nın elçileri oluyor ama Allah'ın elçisi kavramı farklı bir şey. Kralların diğer krallara gönderdiği elçiler Arapça olarak, elçi olarak, Resul olarak ifade edebilirsiniz ama Allah'ın elçisi değillerdir. Resul Muhammed ki tarihte sağa sola elçiler gönderdi biraz önce söylediğim, Muhammed adına giden kişi Resul Muhammed'in elçisi olarak gitmiştir. Yani Arapça ifadeyle onlar Muhammed'in Resulüdürler. Allah Resul kelimesini her yerde kullanmayarak dikkatinizi çekiyorum. Özellikle itina göstermiş ayetlerinde. Seçtiğim elçiler Resuldür demiş. Ayetlerime inananlar mümindir demiş. Ayetlerime teslim olanlar, uygulamasını yapanlar Müslümanlardır demiş. Sadece seçtiği elçiler için onlar hem Rasuldür hem mümindir hem Müslümandır demiş. dikkatini çekiyorum. Ama inananlar için mümindirler, Müslümandırlar aynı zamanda elçilerdir, Rasullerdir dememiştir. Dikkatinizi çekiyorum. Allah'ın ayetlerinde dikkat ettiği bu özü Müslümanlar dikkat etmeyecekler mi? Allah'a uymayacaklar mı? Müminler veya Müslümanlar değil'i tebliğ ettiklerinde Onlara Rasul denmemiştir. Mübelli yani tebliğci denmiştir. Allah orada farklı bir kavram kullanmıştır. Siz tebliğcisiniz, Rasul değilsiniz. Allah mübelli sıfatını Rasul sıfatıyla hiç karıştırmamıştır. Ama Rasuller aynı zamanda mübellidir yani tebliğcidir. Tebliğcilerin hepsi Rasul değildir. Dikkatinizi çekiyorum. O zaman Muhammed Rasuldür, tebliğcidir. Yani mübellidir, mümindir, müslümandır. İnananlar mümindir, mübellidir. Müslümandır ama Rasul değildir. Böylece Muhammed, Allah'ın Rasulü olurken Müslümanlara mübelli yani dini tebliğ edenler olmuşlardır. Müslümanlar tarih içinde bu özü korurken ne yazık ki günümüzde işin önemini kavramayan, ayetleri tıpkı Yahudi ve Hristiyan alimleri, papazları, hahamları, rahipleri gibi eğip büken, kendilerine eğip bükerek pay çıkarmaya çalışanlar düz bir mantıkla Rasul elçidir, Öyleyse biz de ayetlerin elçisiyiz diyerek ortaya çıkarlar. Biz de rasulürüz deyip ortaya çıkarlar. Böylece ayetin özüyle çelişirler. Ayetin özüne, tarihi gerçeklere karşı dururlar. Zaten onlar Kur'an'dan başka kitap yok diyerek tarihi gerçekleri de silip atarlar. Ve böylece ne yaparlar? Çıkarlarına uygun bir yorumla ayetleri okumaya başlarlar ve insanlara anlatmaya başlarlar. Böylece olayı saptırarak, sapıtırlar ve olayı saptırarak çıkar sağlama yoluna giderler. Allah'ın Resulü olmak farklı bir kavram, özellikle bir sıfat. Her şeyden önce Allah'ın Resullerine inanmayanlar kafir olur. Yani Allah'ın Resul seçtiği kişiyi inkar ederek küfre girerler. Ama birisi çıktı, ben de Resulüm dedi. Mesela İsmail Hoca, hadılan dedi, kafir olur mu? Sen ki yiyeyim kim dedi. Seni Allah'ın resul seçtiğine delillik mi dedi? Kendi kendine uydurdum dedi. Kafir olur mu? Veya içinizden birisi, birisi çıktı. Resul kelimesi ile Muhammed'le benim aramda bir şey yok dedi. İkimiz de aynıyız dedi. Ben de resulüm Muhammed'dir de resul dedi. Ben bu noktada resullüğümü ilan ediyorum dedi. İçinizden birisi de hazırlandı dedi. Kelimenin üzerinde oynayarak kendi kendine resul ilan edemezsin. Bir insanın kendisini resul olarak ilan etmesin. Allah'ın onu seçmesi gerekir dedi. Reddettik. Kafir olur musun? Nefsini şeytana uyduran, böylece ayete ters düşen birinin haddini bildirirsin, Hadilen dediğin zaman. Çünkü nefsini şeytana uydurmuştur. Ayetlerin özüne bile dikkat etmemiştir. Allah'ın müminlere niçin Rasul sıfatını vermediğini, ayetleri okuduğu halde kavramamıştır. Dikkatinizi çekiyorum. Allah'ın Rasulü olmanın farklı bir sıfat olduğunu bize ayetler bildirir. Ayetlerin bildirdiği özetlere şöylece bir bakalım. 1- Allah'ın Rasulü seçilen kişilere, Bilgiler Allah tarafından gönderilir. Üst bölümlerde yeteri kadar açıkladık. Levh-i Mahfuz'dan alınan ayetler, Resul seçilen kişilere gelinceye kadar ve onlar topluma tebliğ edinceye kadar koruma altındadırlar. Ama kendi kendini Resul yani elçi atayanların hiçbir koruması yoktur. Onlar Allah'ın seçtiği elçilere gelen ayetleri okurlar, onların tebliğini yaparlar. Bir kul olarak, kendilerine kulların hazırlayıp verdikleri mushaftaki ayetleri okurlar. İnsanlara aktarırlar. O musafların bile farklı olduğunu kavramazlar. Halbuki Allah'ın seçtiği Resullerin elinde farklı musaflar yoktur. Farklı e, harekelenmiş, farklı okuyuştaki ayetler yoktur. Allah'ın gönderdiği ayetler vardır ve tektir. Aktardıkları ayetler kulların yorumlarına ibarettir. Kimin? Kendi kendilerine Resul ilan edenler. Halbuki Allah seçtiği Resullerin ayetleri tebliğini Açıklamasını koruma altına alırken müminlerin ayeti tebliği açıklaması koruma altına alınmamıştır. Mesela İsmail Hoca burada her zaman her gün Kur'an dersleri veriyor. Şöyle bir şey diyebilir mi? Benim size anlattığım, size açıkladığım ayetler, onların anlamları, onların açıklamaları Allah tarafından koruma altına alınmıştır diyebilir mi? Diyebilir misin İsmail Hoca? Böyle bir iddiada bulunabilir misin? Elbette diyemez. Ama Rasul Muhammed der, hemen hiç suresinin 9. ayetini okur. Koruma altındayım der, bu ayete göredir. Ben koruma altındayım der. Ben Allah'a karşı Allah'ın seçtiği Rasul olarak yamukluk yapamam der. Ama bir insan bu şekilde kesin bir iddiayla konuşamaz. Ben insanım der, anlayışım eksik olabilir der, araştırmalarım eksik olabilir der, farklı anlamış olabilirim der, işin gerçeğini sadece Allah biliyordur der. Ben sadece anladığımı size açıklıyorum der. Halbuki rasuller böyle demez. Rasuller ayeti okur, tebliğ eder ve açıklar. Kendi anlayışları mıdır? Açıklamaları. Kendi araştırmaların sonucu mudur? Sorusuna ne diyeceğiz? Kendi kendilerine Resul ilan ederler. Allah tarafından koruma altına alınmamıştır. Onun için Allah'ın elçilerine inananlar şeytana uyarak ayetlerin kelimelerini değiştirmiş. Ayetleri çıkarlarına uydurmuşlar. Halbuki Allah rasullerinin böyle bir hakkı yok. Böyle bir şey yapmaları da mümkün değildir. Dikkatinizi çekiyorum. İkincisi ise Allah kıyamet Suresinin 16, 17, 18 ve 19. ayetlerinde şöyle diyor. Sana Kur'an indirilirken dinle, anlamak ve hafızana almak için acele etme. Acele ederek ezberlemek için tekrarlama. Sakince dinle. Şüphesiz senin kalbine yerleştirmek ve onu okutmak bize aittir. Sen sadece sana Kur'an inzal edilirken yani okunurken sessizce takip et, hiç şüphen olmasın indirilenleri sana açıklamak bize düşer demektedir. Kim? Allah diyor. Kime? Şimdi ayetin geneline baktığın zaman Kur'an bütün içerisinde Resul Muhammed'den bahsediyorum ama bazıları ki oluyor, hayır hayır başkaları diyor. Niye? Çünkü içine gelmiyor Resul Muhammed olması. Çünkü Resul Muhammed'in üzerine bu ayetleri teşekkül ettirdiğin zaman kendilerinin Resulliği ortadan kalkıyor. Şimdi ayetlerin nasıl bir ortamda geldiğini anlayalım. Allah Resulüne ayetlerini indirmektedir. Resul Muhammed indirilen ayetleri anlamak, hafızasını almak için çaba gösteriyor. Mesela Allah Resul Muhammed'e uyarıyor. Sen çabayı bırak. Senin hafızana indirilen ayetleri kaydedecek, anlamlarını yerleştirecek biziz diyor. Peki biz kullar için diyor mu? Mesela İsmail hoca okuyor. Ben okuyorum. İşte buradaki arkadaşlar okuyor. Hepimiz okuyoruz. Kur'an okuyoruz. Arapçasını okuyalım. tefsirinden okuyalım. Neyinden okuyorsak okuyalım. Arapçasından okuyalım mesela. Ben şimdi şöyle bir inanca sahip miyim? Ben Arapçasından Kur'an okumaya başlıyorum veya birisi Arapçasından Kur'an okurken dinlemeye başlıyorum. Sessizce dinliyorum. Bütün anlamlarıyla, açıklamalarıyla kalbime yazılıyor mu? Veya İsmail hoca ders vermeden önce Kur'an okumaya başlıyor. Sessizce okumaya başlıyor ve Şöyle inanıyor, şimdi ben Kur'an okuyorum, bütün anlamlarıyla, açıklamalarıyla Allah benim hiçbir çaba sarf etmeden benim aklıma, kalbime bu anlamları yazacak. Ben de akşamüstü arkadaşlar gelince bana Allah'ın öğrettiği gibi Kur'an'ı, ayetleri bütün anlamlarıyla anlatacağım, tebliğ edeceğim, onlara açıklayacağım diyebiliyor mu? Böyle bir inancı var mı? Yani pratik konuşalım şimdi yani, öyle lagılığa yapmayalım, yuvarlamayalım kelimeleri de, örnekleyerek gidelim. Ama Muhammed öyle diyor. Ben Allah'ın elçisiyim, Allah'ın elçisi olarak Allah beni uyardı, sen sus dedi, sen dilini depreştirme dedi, sen acele etme dedi, sana okunan ayetlerin anlamlarını, açıklamalarını senin kalbine yazacak biz dedi Allah. Ondan sonra Resul Muhammed topluma çıktı, dedi ki bu ayet budur, anlamadıysanız açıklaması da budur dedi. Kafasından mı söyledi, aklından mı söyledi, araştırmalarıyla mı söyledi yoksa Allah'ın kalbine yazdığı gibi mi söyledi bu ayetlere göre? İyi düşünmeniz gerekir. Resul Muhammed indirilen ayetleri anlamak, hafızasını almak için çaba göstermedi. Bu ayete göre. Allah Resul Muhammed'ini böyle bir şey yaptığı zaman hemen uyardı. Sen çabayı bırak, senin hafızına indirilen ayetleri kaydedecek, anlamlarını yerleştirecek biziz dedi. Peki biz kullar ne yapıyoruz? Okuyoruz. Hafızamıza kaydetmeye çalışıyoruz. Allah bizi uyarmıyor. Ey Mehmet Çoban, ey İsmail, ey Leyla abla, ey işte Dostane, ey işte bilmem kim. Bu çabayı bırakın. Sadece okuyun. Bütün anlamlarıyla, gerçeğiyle kalbinize yazılacak. Böyle bir şey var mı? Yok. Böyle bir şeyin olmadığına inandığımız için ne yapıyoruz? Anlamları üzerinde araştırma yapıyoruz. Önce kendimiz anlamaya çalışıyoruz. Sonra anlatmaya çalışıyoruz. Hatta öyle oluyor ki bundan beş sene önce anladığımızı bugün farklı anlıyoruz. Çünkü bilgimiz artmış, kültürümüz artmış, tecrübelerimiz artmış, duyumlarımız artmış. Konuşmalardan, tartışmalardan birçok şey elde etmişiz fikir alışverişlerinden. Bu değişiklikler dolmuş. De Siz Allah Resulü Muhammed'in örnekleyelim, Medine'nin başında okuduğu, açıkladığı bir ayeti, Medine'nin sonunda, ya bir zamanlar size bu ayeti ben böyle açıklamıştım ama işin gerçeği o değil. 10 yıl sonra ben tecrübelerimden bu ayeti bu şekilde anlıyorum diye yeni bir açıklama sunduğunu duydunuz mu? Böyle bir şey, tarihi rivayet mi var? Böyle bir şey yok. Ama ben Mehmet Çoban böyle diyebilirim, İsmail öyle diyebilir, Leyla abla böyle bilir, Dostane böyle diyebilir, Kalem böyle diyebilir. Çünkü o Resul bizler değiliz. Bizler kendi çabamızla neticeye varıyoruz. Rasullerin böyle bir şeyi yok. Resulün kalbine yazılıyor. Bizim çabalarımızda eksik anlama olabilir mi? Evet. Yanlış anlama ihtimalimiz var mı? Evet. Araştırmalarımızda ulaşamadığımız bilgiler olabilir mi? Evet. Allah Resul Muhammed'e yaptığı gibi bize de ayetleri okur okumaz gerçek anlamıyla aklımıza irademizde oluşturuyor mu? Bütün gerçeğine ayetlerin açıklamasını. Hayır. Biz kuluz. Kul olarak anlamak, araştırmak, hafızamıza kaydetmek zorundayız. Allah'ın Rasul seçtiği kişiler ise anlamak, araştırmak, hafızalarına kaydetmek zorunda değiller. Ayrımı görün, inceliği anlayın. Bütün bu işlemleri Allah Rasul sıfatının yükleminde kendisine veriyor. Onun için Rasul sıfatını sadece seçtiklerine kullanıyor, diğer müminlere kullanmıyor, diğer Müslümanlara kullanmıyor. Orada bir anlam yüklüyor. İyi kavrayın. Ayetler dikkatle incelenirse bir gerçek görülecek. Allah'ın rasulleri Resul sıfatıyla değil, bizler gibi mümin, Müslüman sıfatıyla imtihan ediliyor. Bu fark var sadece. Ayetlere iyi bakın. Resul sıfatı korunmuş durumda. Ha, Resul sıfatıyla Allah uyarıyor. Diyor ki, ey Resulüm, sana ayetlerim okunduğu gibi açıklamazsan, andolsun ki seni perçeminden yakalar, cezalandırırız diyor. Bitiyor. Sen burada kendi iradeni kullanamazsın diyor. Yani hangi iradeyi? Açıklamama iradesini kullanamazsın diyor. Ha insan olarak korkuya kapıldırsan diyor ki sakın onlardan korkma. Benden kork. Arkanda ben varım diyor. Böylece Rasul olarak görevlendiriliyor. Allah Rasulü ama mümin ve Müslüman olarak bizim gibi aynı şekilde imtihana çekiliyor. Risalet görevlerini yapmazlarsa direkt cezalandırılacaklarını bildiriliyor. Kendi kendilerine Rasul ilan edenlerin Allah'ın seçtiği Rasullere hiçbir şekilde benzerliği yok ayetlerdeki tanımlara göre. Ayetleri doğru anlamak gerekir. Üçüncüsü ise Allah seçtiği Rasullerin ayetleri tebliğinde, açıklamasında, uygulamasında eksiklik, kusur kabul edilmez. Böyle bir şey yok. Çünkü onlar üst bölümlerde açıklandığı gibi müminler onları örnek almakla, onlara uyumakla görevlendirilmişlerdir. Hiç kimsenin kendini Resul atayanları örnek alma, onlara uyuma gibi sorumluluğu yoktur. Mesela Müslüman kardeşlerden biri olan Recep kardeş veya İsmail kardeş veya Leyla abla kardeş. Resul kelimesinin anlamından giderek ben de Resulüm dediğinde diğer Müslümanların onu örnek almaları, ona uyumaları emredilmez. Böyle bir şey yok. O zaman zaten kendi kendine ilan etmişlerdir. Onların ilanı zaten kabul edilmez. O kişinin kendi kendine Resul ataması sadece cehaletinden, ayetleri anlamamasından kaynaklı. Halbuki ayetleri dikkatle izlese Allah rasullerinden söz ederken kendisinin seçmesinden de söz eder. Kendi seçtiğinden bahseder. Ne az ayet okuyorlar, ne az düşünüyorlar. Allah'ın Resul olarak görevlendirdikleri kişiler Resuldür. Kendi kendilerini Resul atayanlar yalancıdır, sahtekardır. Onlar sadece inanıyorlarsa eğer Allah'a ve Rasul'üne ve ayetlere uyuyorlarsa müminlerdir, Müslümanlardır. Ama Allah'ın seçtiği kişiler hem Resul'dür, hem mümindir, hem de Müslüman'dır. Dördüncü olarak Allah'ın seçtiği rasuller kendi bilgileriyle, akıl yürütmeleriyle, muhakeme kurmalarıyla ayetleri anlamazlar. Ayetler onlara Allah tarafından açıklanır. Eğer ayette geçen bir kelimenin birden fazla anlamı varsa Allah'ın seçtiği Resul daha ayet indirilirken onun hangi anlamda indirildiğini bilir. Ancak kendi kendilerini Resul atayanlar, ayetleri anlarken bilgilerini kullanırlar, akıl yürütürler. Muhakeme kurarlar ve iradeleriyle iştahat ederler. Kulun, ayetlerin anlamları üzerinde yürüttüğü anlam çalışması, çalışmayı neticelendirmesi onun iştahadıdır. İştahatlar insanidir, insanı ilgilendirir. Ama Allah'ın seçtiği rasuller ayetlerin anlamları üzerinde farklı anlamlardan birini seçerek, iştahat etmezler. Böyle bir şey yoktur. Ha Resul'e sorarsın. Nitekim böyle rivayetler var. Ya Resulullah! Burada şu ayet geçiyor. Burada bu ayetten biz ne anlayacağız? Resul de der ki bu ayetin anlamı budur. Oradaki ayette geçen kelime toplumda farklı farklı farklı algılanıyorsa anlamlar olarak ve kişilerin kafası karışmışsa hemen Resul'e gelirler sorarlar. Derler ki ya Resulullah burada kafamız karıştı. Bu ayetten biz ne anlayacağız? Halbuki Allah o günkü topluma ne diyordu? Sizin anlayacağınız şekilde açık bir Arapçayla gönderdik diyor. O günkü toplum bile zaman zaman Resul'e gelip kendilerine açık bir Arapçayla gönderilen ayetleri anlamlarını soruyorlardı. Çünkü herkes o açık Arapçaya şahit olamıyordu. Çünkü toplumun geneli var. Allah genele göre söylüyordu. Ama onların içerisinde de çok böyle işte şehrin uzağından, Medine'nin uzaklarından gelmiş insanlar, işte Bedeviler vardı. Çok fazla Arapçayı bilmiyorlardı. Şehrin içindeki, Medine içindeki konuşulan veya Mekke içindeki konuşulan Arapçadan bahsediyoruz. Fasih ve kısa, net, özlü açıklanan bir Arapçadan bahsediyoruz o gün ayetler inerken. Ama Bedevilerin Arapçasından bahsetmiyoruz, Dikkatini çekiyorum. Aradan 1500 geçmiş, dil değişmiş, her şey değişmiş. Bugün Arapça konuşanlar bile Kur'an'daki kelimeleri aynı şekilde anlamıyor. Çünkü kültür değişmiş yani. Onun için Allah'ın ayette size açık bir, fasih bir Arapça'ya gönderdik ayetinin hükmü. Artık bugün o dil değişimiyle değil. O günkü anlamdaydı. O günkü Arapçaya söylüyordu Allah. Bugün değişti. İşte bugün değişen bu Arapça anlamlarla ne yapıyorlar? İnsanlar iştahat etmeye başlıyor. Kur'an'daki ayet bu anlama geliyor. Arap da bunu yapıyor. Türk de bunu yapıyor. Kürt de bunu yapıyor. Fars da bunu yapıyor. Rum kökenli veyahut da başka kökenli, Hint kökenli Müslüman da bunu yapıyor. İştahat etmeye başlıyor. Allah'ın seçtiği rasuller Ayetleri açıklamak göreviyle Allah'ın istediği bir şekilde açıklıyorlardı. Onun için Allah'ın seçtiği Rasullerin ayetin açıklaması yönelik yaptığı açıklamalar, açılımlar veya da ayette geçen kelimeye Rasul'ün söylediği anlam ayetin hükmünden ibarettir. Ayetin hükmü ise Allah'a aittir. Bu konuda kendi kendilerini Rasul atayanların hükmü ise Allah'ın hükmü değil, kendi iştahatlarıdır. Şöyle düşünebilir misiniz mesela? Günümüzde Müslümanların yaptığı gibi Allah'ın seçtiği bir resul de aynı şey yapıyor. Ne yapıyor? Mesela Müslümanlar ayet üzerinde sözlük, tarihi bilgi, akli bilgi, bilimsel bilgi, muhakeme kurarak araştırma yapıyorlar. Hani bazen ucuz yollardan da akıllarından ayetlerin anlamlarını atanlar var. Ben onlardan bahsetmiyorum. Ben gerçekten samimi olarak mesela İsmail Hoca gibi veya başkaları gibi bir ayeti anlamak için var gücüyle çalışıyor. Hazırlıklar yapıyor, işte tarihi rivayetlere bakıyor, anlamlara bakıyor, sözlüklere bakıyor, başka meallerle kıyas başka tefsirlerle kıyaslıyor. Bir gerçeği yakalamak için var gücüyle anlam çalışması yapıyor. Şimdi, böyle bir çalışmayı Müslümanlar yapıyor. Ayetin anlamı yönünde aklen, bilimsel, Kürtliler ne varsa toplamaya çalışıyor. Birbirine tezat görüşler varsa onları okuyor, onlar arasındaki ilişkileri kuruyor. Ulaşabildikleri bütün bilgileri karşılarına koyup hepsinin delilini, mantığını inceliyor ve ve sonuçta bir sonuca varıyor. Diyor ki, bana göre diyor, bütün okuduklarımın sonucunda bu ayetin anlamı Allah alem budur diyor. Bak yine de Allah alem budur diyor. Ama gerçeği diyor in Allah bilir diyor. Yine de gerçeği Allah'a atıyor. Kendisinin gerçeği yakaladığına inanmıyor. Öyle değil mi İsmail Hoca? Sen bütün ayetlerde anlam çalışmaları yaparken son gerçeği anladığına inanıyor musun? Yoksa çabaların sonucunda vardığın sonuç bu mu diyorsun? Sonuçta Allah alem bu diyorsun. Ulaşabildikleri tüm bilgileri karşılığına koyup hepsinin delilini, mantıklayacak bir sonuca ulaşırlar. Ulaştıkları sonuç ayetin direkt anlamı değildir. Çabalarının sonucu ulaştıkları anlamdır. Şimdi biz aynı şeyi Allah'ın rasullerinin de yaptığını iddia edeceğiz? Yani Muhammed de aynı İsmail Hoca gibi, ben gibi veya bir başkası gibi oturdu. Bir ayet geldi. Aa dedi. Şimdi ben bu ayetin anlamını bu topluma anlatacağım. Bu ayeti topluma anlatacağım ben bir çalışma yapayım bakalım bir ders hazırlamam lazım topluma çıkacağım tebliğ yapacağım. Öyleyse bu ayet Arap dilinde şöyle geçer bilmem nerede böyle geçer filan da böyle geçer işte bu konudaki bilimsel tıbbi bilmem ne teknik konularda veya da Kevni ayetler Kevni olmayan ayetlerde şu anlamlarda geçer diye Resul Muhammed'in de böyle bir çalışma yaptığına inanıyor musunuz? Böyle mi yaptı Resuller veya Resul İsa veya Resul Musa veya Resul Lut veya Resul İbrahim böyle mi yaptı? Müminler gibi mi hareket etti, yoksa onlar Allah'ın gönderdiği ayetleri bir elçi olarak Allah'ın öğrettiği şekliyle, Allah'ın onlara açıkladığı şekliyle mi anlattı? Şöyle diyebilir miyiz biz mesela? Muhammed bir ayet geldi. Bu ayeti insanlara açıklamadan önce gitti, aklen, ilmen, kültür olarak araştırdı, eski kitap ehli Yahudilere sordu bilgi olarak, Hristiyanlara sordu, hatta putpreslerine yaşayan Hanefi dinine mensuplara sordu, devrin bilim adamlarına, ilim adamlarına gitti, onlara sordu, onlardan elde ettiği bilgiler ile gelen ayeti değerlendirdi, hatta kelimelerin anlamlarını derince anlamak için büyük bir sözlük araştırmasına girdi ve sonuçta anladıklarını anlattı. Aynı bizim gibi dedi sonuçta. Benim araştırmam sonunda ayetler budur ey mümin kardeşlerim. Allah Alem yine gerçeği Allah bilir. Ben bilmem. Benim bildiğim bu kadardır. İnsanım, acizim. Belki beş sene sonra, on sene sonra bu anlayışı değiştirebilirim. Şimdi Allah'ın seçtiği Resul'ün böyle bir şey deme hakkı var mı? Böyle bir şey yapma hakkı var mı? Böyle bir görevi var mı? Hayır diyor. Bakın hayırlar yazılıyor. O zaman nedir? O zaman şudur. Allah. Seçtiği Rasullere gönderdiği ayetlerin açıklamalarını uygulama biçimlerinde aynen indirmiştir. Onlar da çıkmıştır topluma hiçbir araştırma yapmadan. Biz Rasulüz. Allah bu şekilde ayet gönderiyor. Anlamayanlara da bu şekilde açıklıyor. Açıklamasını söylüyor. Uygulamasında bana göre bu ayet böyle uygulanır, bana göre ayet şöyle uygulanır demiyor. Ayetin uygulaması budur. Rasul Muhammed vefat ettikten sonra Müslümanların tarihi önce o toplumda hemen bir halife seçtiler. Ebu Bekir halife seçildi. Resul Muhammed öldüğü için bazı münafıklar hemen kendilerine Resul ilan ettiler. Bugünkü münafıklar gibi. Kendilerine hemen Resul ilan edenler gibi. Ben bugün kendilerine Resul ilan edenlere mümin demiyorum. Münafıklar diyorum. Aynı Hz. Ebu Bekir dönemindeki gibi o günün münafıkları da Resul ölünce hemen kendilerine Resul ilan ettiler. Böylece yalancı Resullere karşı savaş başladı Ebu Bekir döneminde. Ve bu savaşlarda çok Müslüman öldü. ...şehit oldu deniliyor bugün. Çok Müslüman öldü. Ve Müslümanların o günkü ayet bilgileri kimi yazdı Resulullah tarafından o dönemlerde yazıldı. Bugünkü bir bütün sureler bütün olarak gelmiş de değildi. Parça parça geliyordu. Geldikçe yazılıyordu. Değişik şeylere yazılıyordu. Ve bunların hepsinin çoğu da ezbere alınıyordu, ezberletiliyordu. Ama bu savaşlarda Müslümanlar yok olmaya, ölmeye başlayınca... O günün yöneticileri dediler ki bu böyle olmayacak. Yahudilerin ve Hristiyanların başımıza gelen gelmesin. Biz hemen Allah'ın gönderdiği ayetleri bir derleyelim, toplayalım dediler. Başladılar çalışmaya. Bu çalışma musaflaştırma çalışması olarak değişik yerlerde, değişik hafızalarda ezberde olmuş, değişik yerlerde yazılmış, çizilmiş olan ayetleri bir musaf derlediler, topladılar ve bugün önümüze gelen musafı oluşturdular. Daha sonra bu Harekesiz olarak yazılan musafların okuyuş farkları doğdukça da harekeleme sistemine gittiler ve bu harekeleme sisteminden de iki büyük fark olduğu Diğer küçük farklardan söz etmiyorum, iki büyük fark Şia ve Sünni farkları oldu. Sonra sözlük veya lügat çalışmaları yapılmaya başlandı bu kendi aralarında. Yani Arapça kelimelere anlam verme çalışmalarında ayrıldılar. Sünniler bu çalışmalarda çok parçalandılar, Şiiler bu çalışmalarda çok parçalandılar kendi aralarında. Böylece tarihte gerçekleşen olay bir daha gerçekleşti. Orijinal yapıda hemen hemen anlaşan bu Müslüman topluluklar ayetleri anlama ve hayata uygulama yapısında paramparça oldular. Yahudilere, Hristiyanlara bu konuda taş çıkartmadılar. Yani şu tarihi gerçeğe bir bakarsanız taş çıkartmadılar. Geçenlerde bir arkadaşla sohbet ederken şöyle bir konu çıktı. Hatta ona başlık attım ileride yazayım diye düşünüyorum. Mesela Kur'an'da Rasullerin kıssaları var. E tabi son Rasul Muhammed olunca Muhammed'in kıssası yok. Şimdi Muhammed'in kıssası olsaydı örnekleyelim. Resul İsa'nın, Resul Efendimiz Musa'nın, Resul İbrahim'in kıssası gibi Muhammed'in kıssası olsaydı nasıl olurdu diye şöyle bir tefekkür ettik. Muhammed'in kıssasını yazsak nasıl yazarız dedik. Bu noktada ben bir başlık attım Muhammed'in kıssası diye. İnşallah bu çalışmalardan fırsat bulursam ileride yazmayı düşünüyorum. Muhammed'in kıssası olursa nasıl olurdu örnekleyelim. Yusuf'un kıssası var, Lut'un kıssası var. Şuayb'in kıssası var, İsa'nın kıssası var, Musa'nın kıssası var. Peki, Muhammed'in kıssası nasıl olur? gibi. Şimdi bütün bu olayların arkasından bakıyoruz. Şimdi bir kardeşimiz çıkıyor, elinde bir meal var, hükmü veriyor. Soruyorum, elindeki meal hangi mezhebe, hangi tarikata, hangi cemaate göre? Şaşırıyor. Ben birkaç sene önce bu mektep odasından şöyle demiştim, şaşırmışlardı arkadaşlar. Bugün mezheplere karşı çıkanlar bile mezhep anlayışında yazılmış mealler okuyorlar. Şu anda Türkiye'de okunan meallerin hemen hemen hepsi mezheplere karşı çıkanların bile yazdıkları mealler sünni anlayışa göre yazılıyor. Yani elinizde okuduğunuz mealler sünni anlayış mealleridir. Ben sünni mezheplere karşı çıkıyorum, onları takmıyorum diyenler bile onu okuyor. Al işte elmalıyı okuyorsunuz. Al işte efendim Diyaneti meali okuyorsunuz. Al işte hele açığın bile okusanız birçok noktada Sünni mealinin özlerini taşıyor. Caferi toplumlarında da ise Caferi meali okuyor. Ne kadar modern olursa olsun, ne kadar işte Caferi mezhebini inkar edilmiş olsun fark etmiyor. Mesela Ali Şeriati temelde Caferi kökenli bir insandır. Kendisi sosyologdur, felosoftur. Yorumlar getiriyor. Yorumların temeli yine Caferiliğe dayanıyor. Niçin devrimci Hüseyin? Niçin devrimci Fatıma, niçin devrimci Zehra örnekleyelim? Niye yani? Başka bir at mı yok yani? Veya başka bir isim mi yok? Örnekleyelim. Çok basit söylemler bunlar. Yani çok basit bir sorgulama mantığı. Niye dayandı? İşte Caferi anlayışına dayandı, şia kökenine dayandı. Onun verdiği anlamlar, onun verdiği açılımlar, ayetlere verdiği açılımlar, şia kökeninden gelen şeyler olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü şaşırıyor sorduğum zaman, hangi mezhebin mealini okuyorsun? Hangi mezhebe göre okuyorsun, hangi tarikata göre okuyorsun, hangi cemaate göre okuyorsun diye. Mesela Türkiye'de egemen olan iki tane cemaat var, Sünni cemaatlerden, mezheplerden. Şafii kökeni var, genelde Doğu vilayetlerinde yaşayan arkadaşlarımızdan kaynaklanıyor ve Hanefi köken var. Hanefi kökenli olanların yazdıkları meallerle Şafii kökenli mealler farklılaşıyor. Dikkat ikini çekerim yani, farklılaşıyor. Bir kişinin mealini okurken onun kökenine bakınız. Yorumlarını genelde o şafii'nin veyahut da Hanefi'nin mezheplerinin ağırlığını verdiğini göreceksiniz. Anormal bir şey mi? Hayır. Elbette anormal değil. Bu doğal bir şey yani. Çünkü insanlar kültürlerinden ne kadar koptuk deseler bile kopamıyorlar. Mesela mezhepleri reddedenler yine Hanefi veya Şafi'nin mezhebine göre namaz kılıyor. Yeni bir namaz sürü mü üretti? Örnekleyelim. Namaz kılanlardan bahsediyoruz. Namazı inkar edenlerden bahsetmiyorum. Namaz kılanlardan bahsediyorum. Hanefi mezhebinden değilim ben, reddettim mezhepçi değilim ben diyor. Yine Hanefi gibi biliyor veya yine Şafii gibi biliyor, Şafii'den geliyorsa Hanefi'den geliyorsa değişmiyor yani. Etrafındaki o gerçeklerden bahsediyorum. Gördüğüm gerçeklerden bahsediyorum. Ne yazık ki işin özünde değilsiniz. Elimizdeki meali Kur'an'ın kendisi sanıyoruz genelde. Okuyoruz o meali Kur'an'ın kendisi zannediyoruz. Ve başkalarına da okuyarak diyoruz ki Kur'an böyle diyor diyoruz. Halbuki meal böyle diyor, Kur'an böyle demiyor. Dilimizi düzeltmemiz lazım. Mealen verilen anlamlara ayet diyoruz. İşin ilginç yanı, mesela bazıları mezheplere karşı oldukları halde mealin yazarı kişi koyu bir mezhepçi olduğu halde meali kendi mezhebine göre yaptığı halde biz diyoruz ki bu böyle. Bazıları koyu bir tasavvufçu ama o bir meali okuyan kişi tasavvuf düşmanı. O meali okuyor. Kişiyi daha araştırmamış. Kişinin temelinde bir tasavvuf düşüncesi var görmemiş. Mesela son zamanlarda bazı düşüncelerle Müslümanların reddine uğrayan Yaşar Nur Öztürk 80'li yıllarda veya 90'lı yıllarda Müslümanların cazibesini kazanmıştı. Ve onun meali bayağı satılmıştı, bayağı okunmuştu onun yazıları. Halbuki Yaşar Nur Öztürk kendisi tasavvufçudur yani. Ne kadar çok açık fikirli, ne kadar çok modern fikirli olduğunu söylese de kültür kökeni, kültür yapısı tasavvuftur. Çünkü mesleği budur, kültürü budur. Akademisyen yanı budur. Hayatı budur. İnsan cehaletini din yapınca çelişkiler düz boyu büyür. Daha okuduğu Musaf'ın nasıl teşekkül ettiğinden, tarihteki seyrinden haberi yok. Elimdeki Kur'an kesin, üzerinde hiç tartışma yoktur diyor. Halbuki Kur'an'ın derlemesi, toplanması ardından hareket koyma, tefsiri, meal tarihini okusa aklı uçacak. Bilgisizliğin getirdiği inanç ve güçle hiçbir tartışma yoktur deyip kestirip atıyor. Sonra ahkam kesiyor ve sonra insanları suçlamaya başlıyor. Peki gerçek mi? Elbette hayır. Sanki kendisinde gökten zembille inen bir kitaba inanıyor. Yani elindeki musaf sadece ona inmiş. Allah da demiş ki işte bu elindeki kesindir demiş. Ben orijinalinden bahsediyorum, dikkatini çekiyorum. Hareketsiz halinden bile bahsediyorum. Harekelenmesini bırakın veya mealini bir kenara koyun. Veya şöyle inanıyor. Sanki ayetleri kendisine gelmiş gibi hareket ediyor. Yani ayetler kendisine gelmiş de o kesin şeyleri söylüyormuş gibi hareket ediyor. Kur'an'ı bugüne kadar getirenlere sövüp sayarken elindeki musafı kusallaştırıyor. Mesela aynı kişinin düşüncesine baktığınız zaman tarihte sövmediği saymadığı adam kalmıyor. Herkesi suçluyor. Sahabeyi suçluyor, tabiini suçluyor, ettabini suçluyor, mezhep imamlarını suçluyor, hadisçileri suçluyor. Suçlamadığı adam yok, silmiş hepsini. Ama onların getirdiği musafu kusallaştırıyor. Onlar getirdi. O tarih getirdi. O suçlanan sahabeler, tabinler, ettabinler, meselâ imamları, hadisçiler getirdi. O musafu bize. Dikkatinizi çekiyorum. Çelişkiye bakın. Eğer siz birlerinin getirdiklerine karşıysanız, elinizdeki musafu da yırtıp atmalısınız. Temelde bu olmalı. Çünkü musaf size gökten zembilleyin mi? Suçladığınız insanlar getirdi. Suçlanan insanlar getirdi. Üstelik bazıları kendilerine Rasul inayın ederek okudukları her meale veya Arapçasından okuyup verdikleri meale Kur'an diyor. Öylelerine soruyorum, peki kardeş ileride verdiğin bu anlamdan sapma olabilir mi? Yani araştırmaların derinleşirse, bilgilerin genişlerse verdiğin anlam değişebilir mi? Böyle biraz konuştuktan sonra yazışıyorsak yazıştıktan sonra veya karşılıklı konuşuyorsak konuştuktan sonra soruyor. Bir an unutuyor, bu sorgunun karşısında insan olduğunu hatırlıyor, evet diyor değişebilir diyor. Halbuki Allah'ın seçtiği rasullerin ayetleri açıklarken verdikleri anlam hiçbir zaman değişmez. Çünkü onlar insani olarak açıklamıyor artık. Resul olarak açıklıyor. Zira açıklamaları kendine ait değil. Allah'a ait. Bir gün bir toplum içerisinde ben ayetleri tefsir etmiyorum. Ayetlerin direkt anlamlarını veriyorum. Kur'an böyle diyor. Kur'an bu diyor. Anlatıyor. Anlatıyor. Anlattı, anlattı, anlattı, anlattı, anlattı sunum yapıyor. Bizim İzmir Yazarlar Birliği var. Orada sunum yaptırıyoruz insanlara. Orada yapıyor. Sunum bitti. Dedim ben bir soru soracağım. Buyur dedi. Hani hepimiz insanız. Eksiğimiz var, fazlamız var, yanılgılarımız olabilir. Bu nedenle bugün verdiğimiz anlamlardan, ayetlere verdiğimiz anlamlardan bazılarını düzeltmek zorunda kalabiliriz, değil mi? deyince evet dedi. İşte bu benim tam aradığım cevaptı. Bu cevabın üzerine dedim ki öyleyse bugün verdiğiniz anlamlar Ayetlerin anlamı değil. Sizin belki de eksikli, kusurlu, yanılgı içinde verdiğiniz iştahatlarınızdır. Niçin o zaman ben ayetleri tefsir etmiyorum, direkt anlamını veriyorum diyorsunuz, böyle bir iddia nereden kaynaklanıyor deyince sadece gözlerimi içine baktı. Çünkü diyecek lafı yok ki. Çünkü zaafının böyle toplum içinde söylenmesi hiç hoşuna gitmedi. Şu var ki insan olarak haddimizi bilmek zorundayız. Hiç kimse kendi kendini rasul atayamaz. Çünkü Risale sıfatı farklı bir kavram. Direkt elçilikle anlaşılacak bir kavram değil. Hani bırakın Allah'ın bir insanı seçip rasul atamasını. Ya bugün hiç kimse, hiçbir devlet kendi kendine birisi ben Türkiye Cumhuriyeti'nin elçisiyim. Ben efendim Alman devletinin elçisiyim. Ben Rus devletinin elçisiyim. Ben Amerika'nın elçisiyim diye kendi kendini o devletlerden habersiz atarsa kabul ederler mi? Aklınızla düşünün. Kabul ederler mi yani? Mesela Alman'ın birisi çıktı, sağda solda dolaşıyor Almanya'nın dışında. Ben diyor Almanya'nın elçisiyim diyor. Almanya devletinin haberi yok. Kabul eder mi ya? Ne dersiniz öyle bir adama? Dersiniz ya manyak mısınız kendi devletin seni, elçi mi seçti? Mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşından bir sürü Avrupa'da yaşayan insan var. Birisi çıktı, ben Türkiye Cumhuriyeti'nin elçisiyim dedi. Kendi kendine orada başladı elçilik görevi yapmaya. Türkiye Cumhuriyeti duysa ne yapar? Gider canını okur. Sen kimsin lan der. Benim elçi olarak atamadığım bir insan çıkıp da kendi kendine elçi olarak atamaz der. Bu kadar basit bir konuyu bile algılayamayacak kadar akıl yoksunluğu var. Allah diyor ki ben dilediğime elçilik sıfatı veririm diyor. Dilediğime diyor bakın. Ben diyor dilediğime elçilik sıfatı veririm diyor. Bizim insanlarımız çıkıyor. Ben de elçiyim diyor. Allah'ın elçisiyim ben diyor. Allah seni seçti mi ki sen Allah'ın elçisi oluyorsun? Aklı almıyor. Kendi kendine atamış. Hiçbir makam kendi kendine elçilik sıfatı veren, kendi kendine elçi olarak atayanı kabul etmez. Ne devletler, ne insanlar, ne Allah hiçbir şey kabul etmez. Bir kere akla, muhale, mantığa aykırıdır. Hayale aykırıdır. Sadece bir delilikten ibaret. Ben yani bir insanın çıkıp ben Allah'ın etsin, veya bir insanın çıkıp devlet atamamışken ben Türkiye Cumhuriyeti'nin elçiyim veya ben Alman devletinin etsin, ben Fransız devletinin elçiyim derse kendi kendine ne derler adama? Manyak mısın lan sen derler. Deli misin sen derler. Bunun böyle olmayacağına akıl edebilecek insanlar bir bakıyorsunuz kendilerini Allah'ın elçisi olarak atamışlar. Allah'ın haberi var mı? Var albette. Peki ne yapacak? Hesaba çekecek. İleride hesap günü. Gel bakalım gel. Ben ayetimde demiyor mu? Ben ayetimde size bildirmedim mi? Elçilerimi ancak ben seçerim. Benim istediklerimi elçi seçerim. Hiç kimse kendi kendine elçi atamaz. Hiç kimse de şu seçilsin diyemez. Presler ne diyordu? Yahu diyordu Allah elçi seçecek. Muhammed'i mi buldu? O garibin biri, yetimin biri. Elçi olacak. Bizim içimizde o kadar çok namzetler var ki Allah'ın elçi olmaya layık insanlar var ki onu seçseydi. Allah da ne diyor? Ben istediğimi seçerim diyor. Ben sizin dediklerinizi değil. Kendi istediğimi seçerim diyor. Kimse benim elçi seçmeni hakkımı tahsis edemez, kıslayamaz veya engelleyemez. Ben kendi istediğimi seçerim diyor Allah. Ayetleri okumuyor musunuz? Onun için dikkat edin. Risalet farklı bir kavramdır, direkt elçilikle anlaşılacak bir kavram değildir. Risalet, Allah tarafından anlamı tahsis edilmiş, yani özelleştirilmiş bir Arapça kelimedir. Onun için geçmiş ilim adamları, Risalete, Resul kelimelerine özgün anlam vererek, kelimeleri Allah'ın seçtiği rasuller için kullanmışlardır. Kendi kendilerine Resul atayanları asla kabul etmemişlerdir. Onlardaki bu tutsuzluk Allah'ın ayetlerinden gelmektedir. Bakın sapık mezhepler diyoruz, sapık bilmem diyoruz ama onlar bugünkü bazı sapıklar gibi sapıtmamışlardır. Beşinci konu Allah'ın seçtiği Rasullerin ayetleri açıklamaları, hükme yönelik ayetleri hayata tatbik etmeleri ayetin hükmü içindedir. Onlar bu açıklamayı, bu uygulamayı Allah'ın emri gereğince Allah'ın kontrolünde yaparlar. Dolayısıyla Allah'ın seçtiği Rasullerin açıklamaları, uygulamaları, kendi anlayışları, kendi uygulamaları değildir. Ancak Müslümanlar Allah'ın seçtiği ile uymuyorlarsa ayetlerden anladıklarını açıklarlar, kendi zanlarına uyarlar, böylece Rasul'e uymanın dışına çıkarlar, Rasul'ü örnek almayarak Allah katında suç işlerler. Özellikle uygulamaya yönelik ayetlerde bu durum çok önemlidir. Günümüzde Rasul kelimesinin Arapça anlamından giderek kendilerini Rasul atayanlar, ayetlerin anlamlarında, uygulamalarında Allah'ın seçtiği Rasul Muhammed'i örnek almazlar. Onun için yapıyorlar zaten. Ona uymazlar. Kendi anlayışlarına uyarlar. Kendi anlayışları da genellikle laiklerin din anlayışıyla benzeşir. Dikkatli bakın. Böyle diyenlerin din anlayışı, laiklerin din anlayışı gibidir. Aynısıdır. Değişmez. Değişmez. Dikkat edin. Bu durum, bu tür gelişmelerin bir proje olarak Müslümanların arasına, İslam düşmanlarının pazarladığına yönelik inancım vardır. Bu tür düşünceler. İslam dünyasının içerisine bir proje olarak sunulur. Allah'ın ayetlerini dikkatle inceleyelim. Allah hem dünya öncesinden, hem dünya hayatından, hem dünya sonundaki ahiret hayatından söz ediyor. Yani olayları bir öncesine, dünya öncesine ve dünya hayatına, yani anımıza ve sonralığa, yani ahirete götürerek bir bütünlük kazanıyor. Dünya hayatına gelince, geçmiş rasullerin hikayelerinden sunumlar yaparak bize bir şeyler anlatıyor. Rasul Muhammed'e ayetler gelmeye başladığında geçmiş insanlık hikayelerinin anlatıldığı gibi diyelim ki. Biraz önce söyledim. Muhammed'den sonra bir Resul gelse, gelecek ayetler, rasuller arasında Muhammed'i sayarak Museviler, seviler ve Muhammedilerden söz etmeyecek mi? İyi düşünün. Geçmiş toplulukların saptıkları konular anlatıldıysa Muhammedilerin de saptığı sözler, özler anlatılacak mı, anlatılmayacak mı? Bütün bu anlatımlar, sünnetullah yani Allah'ın yarattığı varlıklara koyduğu temel yasa çerçevesinde yapılıyor. Allah bu anlatımlarla şu sözü söylüyor. Geçmiş beni ilgilendirmez demek yanlıştır. Yani Kur'an okuyan bir insan asla şunu diyemez. Geçmiş beni ilgilendirmiyor. Allah diyor ki geçmiş sizi ilgilendiriyor. Bakın, İsa sizi nasıl ilgilendirdiyse, İbrahim sizi nasıl ilgilendirdiyse, Adem sizi nasıl ilgilendirdiyse ve bu ilgilendirden dolayı ben size ayetlerimle onlara ayet bilgiler gönderdiysem, Muhammed de sizi ilgilendiriyor. Onu silemezsiniz. Onun Resullüğünü bir kenara koyup kendinizi Resul ilan edemezsiniz. Onun örnekliğini, onun efendim açıklamalarını bir kenara boyarak bizim Muhammed ile işimiz bitti, kendimiz anlarız, bu işi çözeriz diyemezsiniz. Böyle bir şey olmaz. Tam aksine geçmiş Müslümanları ilgilendirir. Müslümanlar yeni bir Resul gelmeden, yeni bir kitap gelmeden Müslümanların geçmişlerine anı ederek Resul Muhammed'i hem ayetlerden hem yaşamından tanımaları önemlidir. Çünkü Rasul Muhammed bize örnektir, uyacağımız önderdir. Muhammed'in dışında hiçbir insan, Muhammed'in örnekliği, önderliği kapsamında örnek ve önder değildir. Elbette iyilikle, güzellikle birbirine örnek ve önder olacak insanlar vardır. Ama onların hiçbirisi bağlayıcı bir önder, bağlayıcı bir örnek değildir. Fakat Rasullerin örnekliği, onların kişisel inançlarına, fikirlerine, hükümlerine, yaşamlarına Bağlı değildir. Onların örnekliği, Rasullerin örnekliği, ayetlerin onlar üzerindeki teşekkür eden İslam kişiliğidir. nedir? Allah'ın seçtiği Rasullerin dışında hiçbir insan, İslam kişiliğinin temel kriteri, temel örneği değildir. Kendi kendilerine Rasul atayanların amaçları da budur. Onlar, Allah'ın seçtiği Rasullerin İslam kişiliğini, ayetleri yaşamlarında, anlayışlarında özleştiren ve bize açıklayan kişiliği silip atmaktır. Ve böylece yeni bir şey, yeni bir din icat etmektir. Böylece tahrip etmektir. Böylece ehli kitap olmanın kapısını bir başka açıdan bir daha açmaktır. Müslümanları Allah'ın örnek kıldığı kişiden, kişilikten ayırmaktır. Ayrılma işlemi tamamlanınca kendini Resul atayan herkes örnek olacak. Böylece İslam'ın birliği, bütünlüğü bozulacak. Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır sözü gibi yeni yetme Resuller de kendilerine inanmayanlara kafir ilan edecekler. Onların koyduğu amaç... Allah'ın ayetleriyle ortaya koyduğu amaç ve plan değildir. Onun için Müslümanların Allah'ın seçtiği rasullerle bağlarını koparmamaları ayetlerin hükmünden ibarettir. Kendilerini Resul'den koparanlar ayetleri dolaylı olarak inkar etmiş ya da ayetlerin üzerinde oynamalar yapmışlardır. Bugünkü konuşmayı kısaca özetlersek, Müslümanların Resul kelimesinin anlamından giderek kendini Resul ilan edenler, atayanlar, Yanlış yoldadır. Onların böyle bir şey yapmaları mümkün değildir. Risalet, Allah tarafından dilediği insana verilir. Hiçbir insan kendi kendini Risalet sıfatı ile sıfatlandıramaz. Risalet sıfatı bende de vardır diye iddia da bulunamaz. Allah, Resul Risalet kelimelerine sözlüklerden farklı olarak özel anlam yüklemiştir. Bu ayetlerde mevcuttur. İnsanların bu anlamı bozması, Allah'ın seçtiği Rasul sıfatın kendilerinde de olduğunu iddia etmesi sadece ayetleri anlamadıklarını gösterir. İşin içine şeytanı, nefsini, arzularını karıştırmış demektir. Allah Rasulü Muhammed için o mümindir, müslümandır, mübellidir der. Rasuldir sıfatlarını kullanır. İnananlar için ise Müslümanlardır, müminlerdir, mübellilerdir ifadelerini kullanır. Ama hiçbir ayette Rasul ifadesini kullanmaz. Hiçbir ayette Muhammed'e inanan Müslümanlar için Rasul ifadesini kullanmamıştır. Bu inceliğin yakalanarak ona göre hareket edilmesinde yarar vardır. Zira Allah'ın Rasulü Risalet kelimelerine yüklediği anlam direkt ayetle ilgilidir. Ayetin Muhammed'e intikali Muhammed tarafından insanlara tebliğ edilmesi açıklanması, uygulanması koruma altındadır. Ancak Muhammed ayetleri tebliğ ettikten, açıkladıktan uygulayarak gösterdikten sonra koruma bitmiştir. Ayetleri Açıklamaları dinleyen, uygulamaları gören insanların nezdinde ayetler, açıklamalar, uygulamalar korumasıdır. İnsanlar imanları doğrusunda ayetlere ya ihlasla yaklaşır ya da inkarlığa ya da riyakarlıkla yaklaşır. Ancak Allah rasullerinin böyle bir rüksü yoktur. Onlar insani zaaflarıyla Risalet görevini yapmazlar. İnsani zafırı ortaya çıkan rasuller hemen uyarılır. Mesela Yunus'un uyarıldığı gibi, diğerlerinin uyarıldığı gibi veya Muhammed Resulü'nün uyarıldığı gibi. Hemen uyarılırlar, sonuçta da ayetleriyle hemen düzeltilirler. Nitekim bu konuda Kur'an'da ayetler çoktur. Evet, hepinize iyi geceler diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Sorular varsa alırım, zaten fazla kişi yok. Sizi Allah'a emanet ederim.